Ben Ahmet Görsev, ben Atilla Aygin'i, ne yapacağız? Joycaz'la laflayacağız. Laflayacağız dinleyicileri, iyi akşamlar, Perşembe dinleyenleri. İyi akşamlar, iyi geceler olsun. Cuma dinleyenler daha erken saatte alındı program artık. Daha geç saatte alındı. Pardon, daha geç saatte alındı. Oh, evet, evet, evet, evet. Bu yeni konsepte göre, 3. yılın yeni konseptine göre farklı bir program yapıyoruz. İki konuk birden alıyoruz artık. Evet, evet, bu enteresan değişik bir program olacak. Ee, dinleyiciler takip etmişlerdir. iki hafta e, Blue Note anlattık, iki hafta ECM anlattık. Ee, onun hemen akabinde Blue Note e, ve ECM e, üzerine sohbet. Üzerinde evet, iki tane çok kıymetli konumuz var. Ee, evet. Sevgili Melike Durmaz, çok çok teşekkürler ve sevgili e, doktorumuz Abi. Hakan Rauf Tüfekçi, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar, teşekkürler. Hakan Rauf Tüfekçi'yi daha evvelden biz misafir ettik programımıza. Evet, biz de ona misafir olmuştuk. Biz de Katılarsın. ona misafir Radoşi olduk programına. Ayrıca sonradan dönüp dinlemek isteyenler... ...Hakan'ın programı 81. bölümde kayıtlı vaziyette duruyor. Spotify'da. Evet. evet. Şimdi... Sene başında veya sezon başında bahsetmiştik. Bu sene lafli cazın konsepti birazcık değişiyor. Bazı programlar konuksuz, bazı programlar eski formatta konuklu ve bazı programlar bu akşam bunların ilkini evet kaydediyoruz. İki konukla beraber yapacağımız ve böyle hafif atışmalı, hafif e, işte hangisi daha iyi hangisi daha kötü. Tabii bu işin şakası böyle bir şey yok müzikte. tabii ki de. Hepsi hep. çok iyi. Biz evet böyle konukları birazcık gaza getirmek için kapıştıracağız dedik. <gülüyor> Mavi köşede <gülüyor> Hakan tüfekçi, kırmızı köşede sevgili Melike Durmaz. E, Blue Note ve ECM hakkında bol bol konuşacağız bu akşam. Fakat Ama... çok enteresan. Ben şimdi döndüm tarihlere bakarken dikkat ettim diye. E, 11... Rinci ayda 2022'de Hakan'ı yine misafir etmişiz. Tesadüfen yine, yine Kasım'a denk geldi. Evet, evet. Güzel. evet çok konuştuk. Şimdi bir kısa sizden kendinizi tanıtmanızı rica edeceğiz. Teşekkürler davetiniz için. Öncelikle çok memnun oldum. Burada olmaktan da çok mutluyum. Melike Durmaz ben akademisyenim ama Joe Caz Radyo'da yaklaşık 7 yıldır North isimli e, programı e, hem hazırlıyorum hem sunuyorum. Biraz da herhalde bununla bağlantılı. ECM üzerine e, birazcık da İskandinav cazı üzerine herhalde konuşacağız bugün mecburen. Tabii ki. E, Öyle. Hakan Rauf Tüfekçi tıp doktoru caz meraklısı ve caz programcısı. 58 yaşını devirmeme az kaldı. Hakan'la evet. rica ettik az konuşsun diye söz verdi. Evet, az konuşacağım. Geçen seneki eleştirilere karşı bu sene <gülüyor> Harikasın. Şey, hazır geldim. Ee, bu kadar. Güzel. Nasıl peki yapalım Ahmet? Aa. Böyle bir Blue Note, ECM bir hafif. Ee, e, öyle yani öyle biz gireyim. Biz bir aydır tanıtıyoruz ama belki şundan bahsedebiliriz. Hakan için Blue Note ne demek? Melike için ECM ne demek? Ee, bir onları alalım sizden. Yani neden şimdi biz böyle bir bu fikri ortaya attığımızda atıyorum Hakan ben İSİM anlatayım çıkmadın. Yani ben evet. Ben Blue Note anlatacağım dedim. Melike de ben de İSİM anlatacağım <gülüyor> Aslında... Dedirdik sonra <gülüyor> Biraz dedirdiniz evet. Ama Melike'nin sonuçta programın adı bile hani kendini poslu e, evet. olarak İSİM'e doğru itiyor. <gülüyor> poslu. Evet. E, yani niye ben Blue Note dersek e, çok basit bir sebebi var. E, Şimdi Ahmet'in kardeşi Kerem Görsev ile benim en büyük ortak özelliğimiz iki erkek olmamız dışında işte Evans'tır. Ama Evans Blue Note'da çok az albümde sideman olarak çalmıştır. Hiçbir albümü Blue Note'dan lider olarak çıkmamıştır. Ama Blue Note, benim yaptığım programın cazın büyüsünün iskeletini oluşturan 1952-71 arası dönemdeki Harbap dönemi e, unutulmuş kayıtlar dönemi ki bu 1998'de Ud Udvan Gellerin tekrar eski elde ettiği kayıtları çıkmamış kayıtları piyasaya sürmesinin getirdiği bir ivmeyle 90'ların sonunda başlayıp 2010'lara kadar gelen bir blue note e, manya oldu Avrupa'da bilhassa ülkemizde bu ne kadar oldu bu tartışılır. Benim, e, Programda en çok çaldığım nasıl Melike daha çok işte Kuzey cazını çalıyorsa ben de bunları çalmaya uğraşıyorum. Tabii araya yenilikler koysam da hep o döneme itafta bu dönem yapıyorum. O yüzden Blue Note benim için önemli bir label. Tabii Blue Note önemli bir label ama sadece o dönemde Blue Note yok. Yani Amerikan cazında. Ee, ve Amerikan e, plak endüstrisinde Blue Note kadar önemli e, bir sürü şirket var, Verve var, e, Prestige var, Impass var. var, Mercury var, Atlantic Records var. Ama Blue Note bunların içinde e, belki de ilk sıraya alıyor benim için. Şu açıdan e, benim belki de caz e, tarifimde e, ne seversin dedikleri zaman benim sevdiğim, ben cazı seviyorum müzik olarak da seviyorum, dünya duruşu olarak, ideoloji olarak seviyorum ama benim en sevdiğim şey Harbob. Harbob dediğim zaman da Harbob'u icat eden kimdir? Blue Note'tur. Demek ki benim Blue Note dışında bir çıkış yolum <gülüyor> yok. Seçenek <Seçimimi> yok. <gülüyor> Seçenek yok Seçerek sonuçta. O yüzden de Blue Note benim üzerime zevkle kaldı diyebilirim. E, Hakan de söyler misin dinleyicilerin şimdi senin programı nerede izleyeceklerini da ayrıca? Ha, benim program NTV Radyo'da e, her cumartesi yayınlanan Caz'ın Büyüsü programı bu sene e, 17. Pa pardon 17 olur mu? 18. yılı bitirdik. İşte 18. Bitirdik. E, bitirdik. Evet şu ben anda sürprizim. Hülya, 18 yaşında insanlar varsa doğduğundan evet, beri bu yani programı ünlüyebilecek Yani Hülya Tunça kadın. ve e, Sevin Okyay ablalarından sonra en uzun soluklu, soluklu program. program. Esasında şu anda Hülya ablanın ve Sevin ablanın programları isim değiştirdi. Benim eğer yani yanılmıyorsam, yanılıyorsam kusura bakmasın kimse Türkiye radyolarında aynı çatı İsimli, altında devam eden çatıda. en uzun soluklu program. Harika. Harika. Yüreğine evet. sağlık. Evet. Şimdi. Peki Peki Melike? Evet, ECM bana teklif edildi ama memnun oldum tabii ki ECM üzerine konuşmaktan. ECM benim için çoğulculuğu aslında ifade ediyor. Bu açıdan çok önemli bir plak şirketi olduğunu düşünüyorum, müzik adına da. Çünkü bazı plak şirket şimdi Avrupa cazından bahsediyoruz aslında ECM'den bahsettiğimizde çoklukla. Aslında ECM'in, sizler de bahsetmişsinizdir, e, ECM üzerine konuştuğumuz programlarda. E, ilk sanatçıları Amerikalılar. Evet. E, ama ECM'i kuran e, Manfred e, Ayer, e, Alman bir, aslında şeyde Deutsche Grammophon'da e, bir klasik müzikçi. Şimdi şunu görüyoruz, e, İskandinav cazında da e, ben aslında bunu görüyorum. Özellikle klasik müzik... Bağlantısıyla e, bir iş yapmaya çalışan yapımcı, müzisyenler için sınırları kırmak çok zor ama e, mesela Manfred de bunu görüyoruz, bu sınırları yıkma işi e, ve adeta o ilk çıkan işte Melvldron albümü Free at Last is e, yemin ilk albümü böyle bir e, sınırları yıkma ve özgürleşme ee, şeyi gibi e, Mottosu gibi karşımıza çıkıyor Ya da bir manifestosu gibi karşımıza çıkıyor ya Özellikle benim yaşımdakiler için Aslında e, Müzik dediğimiz şey e, Çoğulcu e, Sınırları e, biraz aşan Kimi zaman da bu sınırların dışında kalıp Kendine bir yer bulamayan Müzisyenlerin aslında bir anlamda Yer bulduğu bir bence e, Plak şirketi, şirketi. ECM yani bu açıdan çok büyük önem taşıyor ve bize evet hani caz nedir sorusu ayrı ama ben müzik diye bakıyorum. Yani ECM'e bir müzik plak şirketi olarak bakıyorum, bir caz plak şirketi evet, olarak tamam. bakmak istemiyorum. Ee, bir müzik plak şirketi olarak baktığımızda yani sanat dediğimiz insan etkinliğinin birçok öğenin bir araya gelerek nasıl yepyeni şeyler üretilebileceği o özellikle... Hani sınırları zorlayarak sanatın her alanında sadece müzikte değil sanatın her alanında o sınırları zorlama işinin aslında yepyeni kapılar açtığını e, deneyimleten bize ve bunu müzikte deneyimleten öte yandan sadece müziksel olarak değil görsel olarak da bir iş yapar. Yani ECM'in e, işte albüm kapaklarının Kapakta sergisi de. var. E, böyle bunun e, birkaç sergi var. İşte e, Manfred Ayer'in ee, ve Yan Erik soyadını unuttum. Ee, bu çok önemli e, şey. Ses mühendisi e, 700 albümü kaydeden. Evet. E, Sinemayla bağlantıları var. E, dolayısıyla bir yandan ECM hem yani müzikte e, bu çoğulculuğu ve sınırları zorlama işini gerçekleştirirken sadece cazda değil klasik müzikte de böyle ve e, bizim dışarıda kalan dediğimiz e, kişilere yer açan Yuva açan müzisyenleri yuva açan bir e, plak şirketi bana göre bu yüzden çok önemli. Öte yandan birkaç sanatsal ögeyi bir araya getirmesi açısından ve böylece bize bir hikaye söylüyor isyam yani her albümde yani o albümü sevin sevmeyin ama e, işte e, tasarımıyla, e, fotoğrafıyla öfüyle, albüm kapağıyla. kapağıyla bir hikaye anlatıyor yani birkaç ögeyi bir araya getiriyor. O yüzden ben çok önemli buluyorum. Yani bir kültür hadisesi olarak görüyorum ben İSİEM'i. Doğru, doğru. Ya aslında tabii benzer şeyler Bulunot'ta da var. Yani evet. biz geçen haftalarda yaptığımız programlardan yola çıkarak söylüyorum. İşte Bulunot'un kapakları, fotoğrafları, ya orada. Evet. Da, evet onu anlatacak. Onu anlatmadan isterseniz ikinci soruda o. Bir, en azından o görsellik, e, çünkü ikisi de hakikaten görsel şölen gibi evet, yani doğru. plakları elinize Hı. aldığınız doğru. zaman. Ve ikisi de birbirinden aslında farklı şeyler şölenler evet, bunlar. Evet. Ama evet. karakterleri olan Mesela bu ve plak ACM kapağı, kapağı diyebiliyorsunuz. Ve Blue Note kapağı da diyebiliyorsunuz. Evet, evet, aynı şekilde. Doğru. Evet, e, o, o güzel bir noktaya <gülüyor> geldik ama bir parça arasına gidelim. E, parçaya gitmeden de şunu belirtelim yine her zaman yaptığımız gibi sekiz parça çalacağız. Ee, bunlardan dördü Blue Note kaydı olacak, dördü ICM kaydı olacak, ee, Tabii ki Blue Note'ları sevgili Hakan Roo seçti, e, ICM'leri de sevgili Melike Durmaz'dan e, rica ettik, ee, benim görebildiğim kadarıyla gerçekten iki plak şirketini de güzel tanımlayan dörder parçamız var e, sizler için. İlk parçayı Melike senden alalım. İlk o çok ICM'den kısaca gelecek. İlk ECM'den gelecek. Bir kısaca yani çok kısa hani neden bu parçayı seçtim bir onu da söylersem sen bize. Ee, şimdi ECM'in aslında e, ses mühendisi e, çok e, 700 kadar parçayı aslında kaydeden ve o ECM sesini oluşturduğunu düşündüğü, düşünülen. Yani Erik soyadını unuttum kusura bakmayın. Var bizde de burada bir yerde ama e, ben çıkartırız. Bende de var notlarda. Artık Son bir, sayfada galiba. Bir sonraki <gülüyor> şeyde. Bir sonraki soruda yaparız Bir sonraki soru. Evet. soru. Jan-Erik Kongsout. E, tamam. Ee, şeyin Norveçli Jan-Erik Kongsout zaten Rainbow Studios'unda o da çok meşhur en azından Avrupa'da o dönemde çok önemli kayıtlar yapılıyor. Ee, bir kere Norveç cazının mimarlarından birine ilk olarak konuk ediyoruz. Terje Rübdal. Ee, ve ECM'in aslında kökleri diyebileceğimiz ya da e, o ECM sesini ifade eden e, ana sanatçılardan biri diyebileceğimiz biri bence Terya Riptal. Ee, bir kere caz değil yani bu parça The Return of Per Ulf isimli parça çok da meşhur parçası bir caz parçası diyemeyiz bir klasik caz parçası diyemeyiz ama hani ECM ne yapıyor nasıl seslere e, yer veriyor İskandinav cazı adına da bize Biraz benim kendi alanım da olduğu için İskandinavcaz adına da biraz bize işaret veriyor. Bu ECM'deki çoğulculuğu en ifade eden parçalardan biri bence o nedenle. Kayıt 1995 ee, diye baktım. Çok evet. Çok kalabalık da bir kadro var. Çok galiba. kalabalık ee, söyleyeyim baya yani İskandinavcaz'ının e, neredeyse e, çok önemli isimleri e, ve e, Perülf. Koyote, The Koyote, Road Runner Çizgi film. Çizgi film, Runner'ın bir Per Ulf parçası var. O da çok e, Terry Ripdale e, özdeşleşmiş. E, 95'teki bu e, The Mountains Who Sing isimli e, albümde de e, bu parçanın bir e, Koyote'nin dönüşü diye Neyse çoğulculuğu ifade ettiği için ECM açısından çok önemli bir temsiliyet diye düşündüm. Terler İptal'dan The Return of Per Ulfü dinliyoruz öyleyse. Parçadan sonra birlikteyiz tekrar. Evet gelsin bakalım. Evet sevgili laflayacağız dinleyicilerim yeni sezonun dördüncü sezonun üçüncü farklı konsepti olan iki konuklu programlarımızı kaldığımız yerden devam ediyoruz bu akşamki konuğumuz sevgili Melike Durmaz ve Hakan Rauf Tüfekçi Neredeyiz? maslak maslak stüdyolarındayız evet bu akşam şimdi Blue Note tam bahsettik biraz neden Hakan Rauf Tüfekçi'ne Blue Note tu ya savunduğunu demeyeceğim de Blue Note'cu olduğunu, sevgili Melike'nin de ECM'ci veya daha İskandinav cazcı olduğundan bahsettik. Şimdi müzik tarafına tabii ki bol bol gireceğiz ama müziğe girmeden önce birazcık iki plak şirketini böyle bir görsel taraflarından bahsedelim. Çünkü hem Blue Note hem ECM bana göre yani büyük ihtimalle size katılacaksınız. İkisinin de kendine has karakterleri olan bir, bir yapı var gerek ICM'de, hani Bunu hem işte plak kapaklarından veya fotoğraflarından şeyden bile ya, o plakların göbeğindeki etiketlerden Etiketiyor bile da. ayırt edebileceğiniz özellikler. Birazcık bunlardan bahsedelim. Şimdi e, Melike'nin ECM'deki e, plak ya da e, vinil e, coverları üzerine Yaptığı cümlelerden sonra şunu söyleyeyim. Blue Note'la ECM'in çok ortak tarafı var. Bir tanesi her ikisinin Kuranda Almanlar. Alman. Evet. Evet. İlginç olan bir şey var. Blue Note'un tarihçisine baktığınız zaman Blue Note'u Kur'an esasında iki insan. Bir tanesi Alfred Lyon, yeah. Line değil. Lyon yeah, adam nefrededir, evet. Line tarafından evet. çünkü ben Almanım Alman. derdim. Yanına e, Max Margulis diye bir komünisti alıyor. Evet. Yani 1900'da... Mark Parayı Karti da o dönemi, koyuyor Mark galiba. Karti dönemi yok da. Amerika'da komünizm serbest ve Mark e, bu adam alıyor. İkisinin ortak tarafı, ikisi de esasında. Şimdi Margulis e, gizli Musevi, Alfred Lyon da Hitler'i hisseden ailesinin Almanya'ya gönderdiği genç bir Berlinli Musevi. Şimdi Alfred Lyon da müzik eğitimi almış, Şimdi Manfred e, de müzik eğitimi almış. Evet. İkisi de Berlin'li. İlginç olan bu. Ama ICM'de bir fark var. Mesela ICM'i kuran esasında Manfred değil. Başka bir Manfred var. Manfred, evet, Schiffner. Kişi var. Kişi var Manfred Schiffner Evet. var. Evet. Kimse ondan bahsetmiyor. Sanki evet. adam yaşamamış gibi. Bir da kişi daha var, var, var, var, var. Üç kişi var evet. Üç kişi. Üç kişiler. Karl Lekar. Kimse... Evet Karl Lekar. Evet. Karl Lekar esasında dört albümden sonra, sonra kayboldu. ama... Evet. Mesela senin bahsettiğin e, Free At Last, My Mal albümünde prodüktör, kapak... Marketing hepsi şeyin üzerinde, Scheffner'ın Şe üzerinde tabi yani o zaman e, Manfred henüz şey değil e, daha toy diyelim ya toy. da piyasada ondan sonra e, yavaş yavaş yavaş e, basamak çıkıyor. çıkıyor. Şimdi e, plakların kapaklarına gelince e, Alfred Lyon yanına çok önemli bir adam alıyor. Berlin'de lisede berber okudu. Francis Wolf diye bildiğimiz ama gerçek adı Francis Wolfsburger olan başka bir Alman alıyor. Yine o da Berlin doğumlu. 1941 yılında Francis Wolf ekibe katılıyor. 43'te Lyon askere gidiyor ama bu iki yıllık dönemde beraber çalışıyorlar. 43'te gittikten sonra işte 45'e kadar Blue Note plak yapamıyor. Döndükten sonra bu Harbap dönemine falan girmeyin, ondan sonra gireriz. 60'ların başında Alfred Lyon diyor ki bizim yetenek bulmamız lazım diyor. Mesela ilk plak şirketlerinde yetenek avcısı kavramını o geliştiriyor ve Aykebe'yi alıyor. Evet. Aykebe o dönemde çok ünlü bir tenor. Bir Bibab kökenden gelmiş ama solcaz merakı var. Yani esasında harbap dönemine geçişte bizim bugün harbap döneminde babalar dediğimiz sınıfa kimse onu sokmaz ama esasında bu babaların önünü açan adam Aykebek. Niye? Çünkü bir onları keşfediyor. Mohku falan da bir Canım yani adamı keşfetmedi kimse yok. Evet. Daha da ilginç bir şey anlatayım. Alfred Rion'un bir tane oğlu var dünyada. Bunu kimse yazmaz. Oğlunun annesi Aykebek'in kız kardeşi. Marie Baker diye bir kadın. Ha, Tabii. Yani. Ve ilginç olan şu, Blue Note satıldığı zaman adam ölmüş şey son satıştan sonra ee, Ayke Bey'in yeğenine para geliyor Blue Note'dan. Tabi yani bu kadar bir vefalı sistem var burada. Evet. Esas burada şeye gelelim plak kapaklarına. 65 yılında Alfred Lyon bir partiye gidiyor. parti Esquire veriyor. Önüne işte magazin işte sosyete dergisi diyelim. Erkek dergisi şu bu neyse işte bir sürü adı var bu derginin. Tanıştığı bir adam var. Buranın grafiklerini yapan bir adam var. Adı Rayd Miles. Evet. Rayd Miles'la tanışıyor. Ve diyor ki benim bundan sonra yapacağım albümlere kapak yapar mısın diyor. Yapıyor. Ve ondan sonra zaten bu Blue Note'un kapak Ka cover şeyi, cover art dedikleri hikaye öyle başlıyor. Daha da ilginci söyleyeyim. Bir ara Red Mice Esquire'la papaz oluyor çünkü Esquire izin vermiyor yapmasına. Bir dönem 18 tane albümün kapağını çok ünlü olmayan o dönem para etmeyen bir adam yapıyor. Andy Warhol yapıyor. <Gülüyor> ve bunu ve, bunu ve bunu ve bunu evet. bak bunu Blue Note kayıtlarında bulursunuz tarihinde ama hiçbir yerde bu yazma şu <Gülüyor> kendi şeyine bile koymamış biyografisi çünkü o zaman bir no name evet. beş para etmeyen bir adam evet. kendi kafasına göre neyse şimdi bu Red Miles hikayesi eee kurulduğu zaman İlsem mesela ne diyor? Cazın en iyisi diyor. Yani İlsem'in şeyinde bu var. İlk yaptıkları röportajda, röportajda da Derspi geldi çıkıyor ama oraya manfred gidiyor mesela. Evet. Şefler gitmiyor. Cazın en iyisi. Manfred, "Cazın en iyisini yapacağım ben." diyor. Cazın en iyisini yapmak için de bence örnek aldığı en iyi şeylerden bir tanesi de Blue Note'u yarattığı şey. Sound demeyelim ama çalışma şekli. Çünkü Hı. sound tamamen ondan sonra farklı bir farklı yöne evet, gidiyor. yöne tabii. gidiyor o yüzden her iki labelin de hakikaten bu plak görseline verdiği önem başka hiçbir yerde yok. Yani bunun örneği. Tabi evet. Ama ben bunu şeye bağlı. İkisi de sonuçta Berlin'den yetişmiş insanlar. Alman. Alman. Yani şimdi Almanların sanatla ilişkisi ne bileyim hani bir Fransız, İtalyan desen anlayacağım hani e, Rönesans falan diyeceğiz ama Tasarımcı işte. hadi oradan gidelim diyeceksin. Evet. değil işte. Tamamen farklı bir farklı şeyden bir geliyor, bir dünyadan bir geliyor. Eee Tabii burada Francis Wolfe'i unutmamak lazım. Francis Wolf bugün jazz Sahin'in gelmiş geçmiş en önemli fotoğrafçısı evet, kabul ediliyor. Kitabı falan da var Üzerinde evet, Üzerine 7 bir... tane film yapılmış evet. bir adam. Şimdi Wolf çok ilginç. E, Alfred Lyon şeyi bıraktığı zaman, e, şirket el değiştirir zaman küsüyor gidiyor. ay de gidiyor. Duke Pearson alıyorlar bunlar son yılında Alfred Lyon'un. Francis Wolff fotoğrafçılığı bırakıyor. Duke Piss'ne beraber yetenek avcılığına başlıyor. Yani o yüzden eee ICM'in e, bugün bizim bildiğimiz tarihinde yarattığı e, imajda mesela işte, sanatın her dalına yaklaşık işte coverları şöyle böyle esas da Blue Note uzun bir süre uyudu. 71-85 arası işte, uyuduğu yok, için. Evet, Blue Note'un tarihi çok iyi bilinmiyor. Halbuki Blue Note'un tarihi yani ICM'den Önce başlayan tarihinde inanılmaz bir görsele e, yatırım, yatırım var, ve mesela. merak var. Doğru, doğru. Blue Note kazandı diyebiliriz o zaman bu noktada. Yarış yapmayalım. Yarış. <gülüyor> oraya geleceğiz. Le etmiştim Yok, <gülüyor> yok şey değil. Sadece <gülüyor> tarihi noktalara Yo. parmak Yo. basalım. Evet, diyor. evet. Peki bir müzik arası vereceğiz Verelim şimdi. verelim. Sonra <gülüyor> İsyam görseni ayrı bir soru da alalım. Blue nottan bir parça gelecek Hakan. Evet. Senin seçtiklerinden. Şimdi benim seçtiğim dört parçadan esasında ben Atile 20 tane falan parça evet. gönderdim. Çünkü bunları seçerken Dubai'de kızımın yanındaydım. Kızımla beraber dinledik bütün parçaları. İşte şu iyi bu iyi dedik ama tabii hakkımız dört olunca seçmeleri Ati yaptı. Valla parçalar çok iyiydi ama ben senin seçkinden neredeyse yarısından fazlasını daha önce programda çaldığımız için tabii hani çalmamış tabii. parçaları. Şimdi benim ilk çalacağım dedi. parça Joe Henderson adı da Blue Bossa Kenny Dorham'ın bir bestesi. Niye bu ikiliyi seçtim dersen şimdi Joe Henderson'ı üne kavuşturan label Blue Note. Joe Henderson Harbap döneminde ki belki de en önemli e, saksafonlardan bir tanesi Kadri kıymeti çok sonra anlaşılmış Hı. bir adam çünkü onun önünde Sony Rollins ve Coltrane var Bu ikisinin sound'u ve e, toplumsal ağırlığı diyelim çünkü ikisi de e, çok evet. kuvvetli karakterler Joe Henderson daha introvertli bir adam e, o yüzden de hep geri planda kalmış ama muhteşem albümleri var Keni Doğram desek e, Miles Davis'in gölge ettiği e, Amerikan caz dünyasındaki trompet seksiyonunda mesela işte Lee Morgan var, e, Blue Mitchell var, e, şey var, Kenny Doran var ama bunlar hep Miles'in gölgesinde kalmış insanlar. Birçok e, caz tarihçisi ve eleştirmeni mesela hep Miles'in overrated olduğundan bahsederler çünkü Miles bir, tamam muhteşem bir adamdı ama sonra işte ağırlığıyla, Hı ve e, ilişkileriyle caz dünyasının dominetti derler. Evet. Kenny Dorham da mesela e, yaşadığı dönemde hiçbir zaman para pul kazanmamış ama öldükten sonra vay beni ne, ne büyük abimiz <gülüyor> dedikleri bir adam. O yüzden bu ikisinin ortak kaderi buymuş, buymuş. E, ve benim e, çok sevdiğim bir parça. İlginç olan şu, Harbap döneminde e, yapılan albümler içinde Joe Anderson'ın bu yaptığı albüm esasında Blue Note'un ilk kez Harbap arenasında ciddi satış rakamı yakaladığı ve odyansta ciddi bir e, pozitif feedback aldığı albüm olarak da geçiyor kayıtları o yüzden bunu seçtim. Çok güzel. Peki. Hepinize. Delindirsin. Lubosa diyelim. yaz harika bir program son gaz devam ediyor sevgili Melike Durmaz ve sevgili Hakan Rauf Tüfekçi'yi misafir ediyoruz bu akşam kırmadılar bizi geldiler ee, plak kapaklarından bahsettik ee, Hakan e, Blue Note ile ilgili böyle bir giriş yaptı plak kapakları alakalı İkisinde farklı farklı görselleri var birbirinden ayırt edebileceğimiz kadar böyle farklılıklar gösteren görsel yaptıkları müzikle de Bunlar örtüşüyor aslında. Evet. Sevgili Melike Hanım. Evet. Şimdi. Rauf Bey aslında birazcık da ilkesel olarak bir bağlantı olduğunu ifade etti ama tabi baktığımız zaman görseller olarak yapılar olarak çok farklı ama benzer bir çalışma ilkesi ve benzer bir yaklaşımın üzerine kuruluyor bu. Ama aslında az önce ifade ettim beni en çok etkileyen ECM ile ilgili aslında şey gibi geliyor yani bir ECM albümünü veya planını elinize aldığınızda sadece müzik değil orada yani bir sanat objesini elinize alıyorsunuz. Mesela benim algıladığım hep mesela bir tanesinde fotoğraf ağırlıktı bir tanesinde sanki yağlı boya tablo varmış gibi. Evet değişiyor. Böyle bir şeyler. Ve, öyle yani ve dinlediğiniz albümle de şey fark ediyorsunuz bazen uyuşuyor çok ve orada bütün bir, bir şey yakalıyorsunuz bir duygu ya belki benim çok böyle kapağa bakıp dinlediğim Aha. albüm oldu bazen de o uyuşmuyor ama o zaman da e, oradaki hani nasıl bir bağlantı kurulmuş onun üzerine düşünmeye kafa zorluyor kafa yormaya e, zorluyor ya e, en çok etkileyen şey o hani bir gerçekten bu işin o kısmını da ciddiye alıp bir sanat objesi yani bu albümler. Sadece orada sessel bir şey yok, müzik yok ama bir sanat objesi var. Dolayısıyla bir anlatı var, bir, anlatı var, bir hikaye var. Hatta bu hikaye işte dediğim gibi çoklukla topluluğun, müzisyenin... E, bizde yarattığı hisle de örtüşüyor, onu pekiştiriyor. Ya da o duyguda bizi derinleştiren albümden gelen duyguda bizi derinleştiren bir şey var. E, o benim çok hoşuma gidiyor. Yani o yüzden bazı e, bir o yüzden kültür hadisesi ya da bir sanat hadisesi gibi geliyor, İstiyam ya da Blue Note de öyle. E, ve bu e, plak şirketlerinin bence e, şu an hani bunların üzerine konuşuyor olmamızın nedeni de bu. ya yani bir ee, kültür hadiseleri olmaları e, dünyada yani bir, sanat adına bir, bir şey yapıyorlar ve bize şunu gösteriyorlar ya yani sanat insanın bir ürünü hatta en e, müthiş bir ürünler. ürünlerinden bir tanesi e, ve bunu da e, birkaç aracı kullanarak bunları bir araya getirerek ee, o sınırları da belki de aşarak yani işte Blue Note'un bir müziksel sınırı var ama e, ne yapıyor Blue Note'da birkaç ögeyi kullanıyor ve e, sanata ilişkin bir şey söylüyor bize. Yani buradan şunu diyebiliyoruz aslında. Sırf tekil olarak işte plan içindeki çaldığı müziklerin haricinde plağın bir de görseli var. Hep zaten Bu vinil bütün, savu vinili savunmamızın sebebi o e doğru, değil zaten? Doğru. Evet. Yani yani yani o bütün... elinize aldığınız anda plan kapağını seyrederek İçindeki fotoğrafları seyrederek hı hı. o sizi alıyor ve zaten müzikle birlikte bir yere taşıyor. İkisinin de aslında ortak noktası yapmak istedikleri farklı sunumlarla bence aynı yere ateş ediyorlar. Şimdi tabii şey çok kıymetli. Bu Blue Note'da da var. Yani tabii başka plak şirketlerinde de var. Ama ICM ve Blue Not bence çok öne çıkıyorlar. Hakikaten bir hikaye anlatıyor. Her bir albüm hem Blue Note kaydı olsun, gerek Blue Note kaydı olsun, gerek ECM kaydı olsun. Böyle bir vitrinde gördüğünüz zaman aslında bir sadece bir müzik medyası değil, bir bir paket olarak bir bir kültürel bir hikaye satır alıyorsunuz veya bir, bir aslında sanat eseri demek ne kadar doğru bilmiyorum ama bir sanat eseri alıyorsunuz. Ben öyle ben geliyor. öyle hissediyorum. Ben de yani. öyle hissediyorum. Ya o da tabii çok kıymetli ve yani farklılaştıran e öğelerden bir tanesi Güzel. herhalde bu iki plak şirketidir. <Gülüyor> Ne yapalım bir hızlıca müzik arasına girelim mi? Ee, Var mı sormak istediğim başka bir şey atıla? Şimdi şunu sormak istiyorum aslında belki de Melike'ye bunu sormam daha doğru. Şimdi Blue Note'un kapağına baktığınız zaman evet işte sanatçının genelde sanatçının fotoğrafı ama ECM'de bunu pek görmüyorsunuz. Evet, hatta neredeyse neredeyse hiç, hiç görmüyorsunuz. Ben anımsamıyorum ee, şu an bir. Bunun bir, bir, bir sebebi bir var tane şey mıdır? 3 4 e, Kitçerit, eee Kornkons. Ha Kornkons. O yüz en çok satan albümü evet. 4 milyondan fazla. Evet. 10 evet. O, o bana hep enteresan gelmiştir mesela. Yan, o belki bir konser kaydı bir tane de Yan Garbrain var. Ama hangisi hatırlamıyorum. Bir tanesi olabilir. var. O da canlı bu, kayıt olabilir. Bunlar ilk şeyleri, prodüksiyonları Onları, evet. şirketin. Onun dışında ben de çok anımsamıyorum. Bunun bir nedeni var mı bilmiyorum. Ama mesela ben özellikle işte İskandinav cazı albümlerine baktığımızda İskandinavya'dan şeyler görüyoruz. Fotoğraflar. Ama bu fotoğraflar böyle hani... Konser fotoğrafları falan değil, daha çok böyle bir işte peyzajlar var, yalı böyle resim gibi evet, olanlar var. Evet, bu bir kır var. E, kır manzara var. Resimleri, manzara var. resimleri var. Evet, evet. Mesela bu Terje Riptal'in bu ilk e, çaldığımız parça'nın e, kapağında müthiş bir e, şefyörtlerden müthiş bir manzara var. E, niye böyle bir tarihi açıkçası bilmiyorum. Ama e, değişiyor o, yani. de bir bağlantı kurmasını istiyorlar o şeylerin. Görselleri. Orası ben, evet, bence o, öyle, öyle ama hani neden e, ne bileyim illüstrasyon kullanmıyor ya da işte e, daha çok fotoğraf ama. Yani bizim o yağlı boya gibi gördüğümüz şeyler de aslında biraz e, fotoğrafın üzerinde oynanmış Mış bir gibi. şey. Evet, e, bunun bir nedeni vardır ama açıkçası ben e, bu bilgiye hakim değilim. Bişer Petruşen'in bir lafı var. İlşiyen dinlediğin zaman pastoral seyahate çıkarsın. Amerikan cazı dinlediğin zaman, yani o da Blue Note demiyor, evet. şu, bir sürü şey var. Şehrin kaosuna girersin Nasıl? diyor. Bir açıklama getirir mi bilmiyorum. Bu evet. fotoğrafların evet. bazıları da hatta evet. kimi zaman şeylerin sanatçıların çektiği çok profesyonel olmayan fotoğraflar evet, oluyor doğru, albüm kapatlarında. Doğru, evet. yani çoğu neredeyse aslında, bir kısmı en azından benim bildiğim, çok sevdiğim albümlerin. Sanatçıların çektiği veya fotoğraf. Verdiği İyiyim. fotoğraflar evet, evet doğru İlginç evet, o farklılaştıran Şeylerden bir tanesi Peki o zaman e, Ahmet 19 1999 parça, evet. e, albümü Open Band'den geliyor sevgili Millike Durmaz'ın seçtiği. John parto. Abercrombie, Openland albümü, 1999 tarihli ECM albümü. John Abercrombie de neredeyse e, tüm albümlerini e, ECM'den, ECM'den çıkaran yapmış, bir evet. müzisyen. Benim de çok sevdiğim bir müzisyen. E, çok enteresan bir müzisyen bence. Çok farklı albümleri var, yani çok farklı denemeleri var John Abercrombie'nin. E, bu da bence e, yine birçok aslında farklı enstrümanı gördüğümüz. Mesela cello görüyoruz, violensal görüyoruz burada. E, i̇şte Kenny Wheeler var, Joe e, Lovano var, Mark Feldman var, Dan Wall var, Adam Nussbaum var. Böyle çok fazla kişinin olduğu ve çok fazla enstrümanın olduğu bir albüm. Hem John Abercrombie açısından e, bence enteresan denemelerden bir tanesi ama o e, John Abercrombie böyle işleri yapıyor. Gene ECM'in o çoğulculuğunu yani ECM benim için hep çoğulculuk e, kavramıyla ben özleşleştirdim kendi deneyimimde. E, o yüzden onu gene temsil etmesi açısından bu albüm John Abercrombie'yi tanıyanlar da bu albüm onun için biraz da e, deneysel bir albüm. E, o nedenle e, bu albümden e, bir parça seçtim Give Me Five 7 dakikalık bir parça 7 dakika sonra tekrar buradayız Evet sevgili laflayacağız dinleyicilerim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok keyifli bir program oluyor bu akşam. Blue Note. Biz Blue Note e, ICM'e karşı diye kurgulamıştık bu programı ama çok kol kola gidiyor Hakan Rauf'la Melike. Böyle bir şey olmayacak herhalde. Hırgür çıkmayacak <gülüyor> diye düşünüyorum. Canım, kardeş, <gülüyor> kardeş çıktılar. Kardeş evet. çıktılar evet. Şimdi biz arada kardeş konuştuk. James Caterian'ın <gülüyor> lafı vardır. Caz özgürlük dedik. Biz de özgürlük ortamımızda. Kibarca konuşuyoruz. Kibarca konuşuyoruz. Evet şimdi peki görsellik dedik şimdi birazcık da müzik kaliteden bahsedelim çünkü siz konuştukça çok ortak noktalar çıktığını fark ettik dinleyiciler de büyük ihtimalle fark etmiştik ama müzik anlamında baktığınız zaman işte bulu notun o güçlü kalabalık ve böyle makinede tüfek gibi özellikle hardbub dönemindeki kayıtlarıyla yine Hani benzer, e, belki biraz daha geç dönemden, hani ECM'in ilk kayıtlarına belki baktığınızda Melike'nin söylediği gibi işte böyle çoğulcu, kapsayıcı ve çok oldukça dingin. Ve müzik kadar neredeyse sessizliğe de yer veren e, albümler ve kayıtlar var. Şimdi farklı iki tarafa evrilmiş gibi iki e, plak şirketi. E, dedi, sen başta söylemiştin aslında. ECM hani belki %100 caz label'ı değil belki de. Evet. Yani hepimiz yani çok caz tarafını biliyoruz belki. Halbuki aslında bir de New ICM e diye evet. bir klasik e ayrı bir evet, klasik daha çağdaş şey klasik müzik label'ı var. E, ortağı olduğu veya sahibi olduğu diyelim. Birazcık oradan bahsedelim. Yani müzikleri nasıl ayrışıyor ICM e ile e, Blue Note'un? Şimdi bu e, konuya girmeden e, ben başka bir e, kısa konu açayım. O da şu, şimdi e, her plak şirketinin bir e, ideolojisi vardır. Müzik türü ne yani bakmaksızın konuşuyorum. Blue Note'un da bir ideolojisi var. Yani bir dünya duruşu var. İSEM'de bir dünya duruşu var. Blue Note kuran insanların bence e, 1950'lerde Amerika'da Afro-Amerikan kökenli müzisyenlerin acı çektiği, para kazanamadığı, e, hor görüldüğü dönemde bile Bunlara korkunç iyi imkanlarda kayıt e, şansı vermiş. Mesela Prestige ve Impass ve Atlantic Records'u bunlardan ayıran bir şey var. Ödeme. Bunlar ödemeyi anda yapıyorlar. Atlantic iki gün sonra yapıyor. Mesela Hı -hı. Bir. İki, kayıt sırasında müzisyenlere işkikam ediyorlar. Yani. Bu önemli. Tabii şunu söyleyeyim. <gülüyor> New York'taki caz öyle. kulüplerinde çalan Afro-Amerikan <gülüyor> müzisyenlerin birçok kulüpte adamlara ilişki vermiyorlar. vermiyorlar. Arka kapıda evet. mutfakta gidiyorlar. Şey İçeride yani. adamlar ilişki içemiyor bak bu adam. İçeride yani bizim... 100 kişi var. Biz öyle bir şey, şey yapmıyoruz. Çok güzel söylüyorsun. Tabii. E, evet. Evet. <gülüyor> Biz de burada <gülüyor> bununla ikramdan şey yapmıyoruz, esirlemiyoruz, <gülüyor> aynı Esirlemiyor. sofrada içiyoruz. Kesinize bereket diyelim. Aa, ee, bardaklarda beyaz var. Evet var. Ee, şimdi bu önemli bir şey. Yani Alfred Gönes aslında sonuçta bir göçmen. Amerika doğumlu değil belle doğmuş. Amerika'ya geldiği zaman. Amerika doğumlu dedim bir tek kızıl deriler var zaten. Evet, doğru yani ama sonuçta <gülüyor> adamın iş verdiği, kayıt yaptığı düzene 90 99 Amerikan doğumlu o dönem zaten. Tabii. Ve bunlara çok iyi şanslar veriyor. İstediğin zaman kayıta gel, istediğin işte müzik getir, e, yapıyor ama bunu yaparken de tabii çok iyi bir yol gösteri var. Aykebek. Aykebek sonuçta e, New York gettolarından çıkmış bir müzisyen. Yani sonuçta uzaydan gelmedi. Adam her şeyi biliyor ve Alfred Leona ve Margulis'e yol gösteriyor ve Wolf'e yol gösteriyor. Müzisyenler nasıl seçilir, nasıl işte bunlar el üstüne tutulur, nasıl bunlar iyi şartlarda çalışır diye. Bu çok önemli bir şey. Bu tabii müzisyenlere bir özgürlük hakkı doğuyor burada. Çok önemli bir şey bu. Ee, i̇kincisi şu, biraz evvel bahsettim Margulis, komünist adam etiketli komünist ama 1950'lerde McCarthy başladığı zaman, FBI komünist avına çıktığı zaman Blue Note büyük acı çekiyor. Evet. İki, kurucu, parayı veren adam yüzünden. Çünkü Alfred parası yok, parayı Ma veren Margulis ailesi para veriyor. O yüzden de sonuçta Blue Note'un arkasında bence e, ciddi bir e, ideolojik e, birikim var. Ha Bunları albümlerine ne kadar yansıtmışlar dersen de o dönem Afro-Amerikan e, caz müzisyenleri arasında e, baktığınız zaman e, Blue Note kayıtlarında ilk başta bu güvgiler var bir de hat Jazz denen yani Avrupa'ya, Amerika'dan T sıçramış hat cazın tekrar Amerika'ya e, ithalatı var. Onun dışında savaş sonrasından itibaren bir barbap diye devam, devam ediyoruz. Abi. Yani Amerika'daki cazın evrim ve devriminde e, Blue Note Free cazda ve Avantgarde Jazz'da impasla e, yarışır. Evet tek bir impala bir, bir adım öndedir her zaman ama çok ciddi şekilde bu cazın evrimi ve devriminde yer almış bir plak şirketi. Ne yazık ki satıldıktan sonra ve uykuya girdikten sonra, Blue not tekrar kendine geldikten sonra uzun yıllar eski kayıtlar üzerinden gidiyor, bir gidiyor, şey yapamadıktan tabii. sonra 90'lardan sonra tekrar yeniden işte işte wintin marsalis'in evet. The Thirties hikayesine giriyor, yeniden bir evrim devrim hikayesine dönüyor. Mesela burada ECM'in Bence en büyük farkı, ECM bence her yaptığı albümle, her attığı adımla bir devrim yaratmaya uğraşıyor. İsteyerek de istemerek ama sonuçta bir şey yapıyor yani insanların önüne açıyor. Melike devamlı aynı şeyi söylüyor, devamlı bence yani yanlış anladın mı iyi bir şey söylüyor. Çoğulculuk ve sınırları yıkmaktan bahsediyor. Mesela Blue Note sınırları yıkmaya uğraşmış mı derseniz bence sınırları yıkmaktan çok sınırları genişletmiş. Evet. Yani sınır yıkmaya uğraşmamış, hep sınırları genişletmiş. O bence şeyle de yani bu plak şirketlerinin yer aldığı ülkeyle de bağlantılı. Şimdi caz hani Amerikan kökenli e, fakat Avrupa cazından söz ettiğimizde e, kökleşmiş bir caz geleneği yok Avrupa'da. Yani e, caz Avrupa'ya Amerika'dan geliyor. Şimdi kökleşmiş bir yapı olmadığı zaman bunu... Avrupa'da çok görüyoruz. Ben gene kendi hani özellikle dinlediğim alan olduğu için İskandinav cazında daha uç örneklerini görüyoruz. Müzisyenler kendilerini daha özgür hissediyorlar. Bence bununla da ilgili. Yani Amerika'da bir caz müzisyeni olduğunuz zaman bu ayrı bir şey. Ama evet. Avrupa'da işte klasik müzikle ilgileniyorsanız ama caz seviyorsanız, caz icra etmek istiyorsanız o zaman... Farklı ögeler de işin içine katıyorsunuz. İşte lokal enstrümanları katıyorsunuz. E, klasik müziği katabiliyorsunuz. Bunlar hep bizim Avrupa cazında aslında. Yani İskandinav cazı diye ayırmayalım. Avrupa cazında karşılaştığımız şeyler. Klasik müziğin katılması, lokal ö, folklorik öğelerin evet, katılması. Bu bence şeyle ilgili yani... E, bu kökleş, yani caz oradan türemediği için, oraya geldiği için önce zaten bir imitasyon şeyiyle başlıyor Avrupa'da. Hep şeyi görüyoruz ilk yıllarda. <gülüyor> i̇şte onu konuşmuştuk hatta. Evet evet panelde konuşmuştuk. Panelde Doğru. konuşmuştuk. Yani ilk başta Amerikan caz kült parçaların icra edilmesi. Böyle bir imitasyon söz konusu daha sonra yavaş yavaş yeni öyelerin yani lokal öyelerin işin içine katılması. Bunun bence bununla da ilgisi var. Şimdi eee ECM'in ECM'in yeri Avrupa ve e, şeyde e, dolayısıyla bir e, İskandinavya'da İskandinavyalı e, İskandinavya ile İskandinavya bağlantısı da var. Yan Erik'le bağlantısı e, ses mühendisi açısından. Ee, bu bambaşka bir şey yaratıyor galiba. Şimdi yeni parçaya mı giriyoruz? Yok, yeni parçada da ben sana işaret ettim ki, elini masaya vurunca ses çıkıyor. Ah öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben de, ne <gülüyor> oluyor acaba? Sen, lütfen devam et. Ağzım bir ee, birbirine karıştı. Gideceğiz. Çok pardon. Karıştırdım seni pardon. Evet. Ne yaptım bilemedim. <gülüyor> Çok özür dilerim. Vurmuyorum ellerimi masaya. Ee, şimdi bu, bununla bağlantılı bir şey var. O yüzden ICM aslında... Hani o çoğulculuk dediğimiz şey... Biraz bundan da kaynaklanıyor bence. Yani doğası gereği gerçekleşiyor. Evet. Ee, doğası gereği bir sınır aşma var. Çünkü... E, kendi kökleri değil müzisyenlerin ve o açıdan kendilerini daha özgür hissediyorlar. Yani Amerika'daki o, o kökenden gelen müzisyenlerin birbirleriyle mücadelesi ya da oradaki plak şirketlerinin birbirleriyle mücadelesiyle, hani Avrupa'da olan bir tane şey biraz daha farklı galiba. Ee, ben böyle görüyorum. Doğru, ee, evet. Bir şey Lütfen. ekleyebilir miyim? Ki, yani tabii. önemli bir noktaya değindi. Şimdi Norveç'e. E, Fransa'ya, Almanya'ya giden bir göçmen. Ülkesi önemli değil. Gittiği zaman oturma izni aldıktan sonra pasaporta başvurduğu zaman işte bir sürü merhaleden geçiyor ve bir gün alıyor. Nasıl alıyor? Gidiyor işte polise de belediyene kağıdı alıp geliyor. Amerika'da ne oluyor? Tören yapılıyor. Evet. Adam yemin ediyor. Ben diyor bu topraklara sadık kalacağım. kalacağım. Eline, göğsüne, evet. kalbine koyuyor. Evet. Şimdi Blue Note'ta <Gülüyor> ise mesela en büyük fark bence bu. İse kapıyı açıyor. Kim geldi? Atila geldi. Çal kardeşim. Ne biliyorsan çal diyor. Blue Note'a Atila geldiği zaman sen dur bakalım. Harpap çaldın mı diyor? Modal biliyor musun diyor? Evet. Sen daha evet. evvel diyor. Hank Mobley dinledin mi diyor? Bunları ha, onlara sen oradan geçerek geliyorsun. En büyük fark bu bence. Evet. Yani göçmene yapılan göçmene yapılan e, şey e, muamele ile müziğine yapılan muamele aynı bence. Fark yok. bir de yani hani plak şirketlerinin yerinin yani Avrupa'da ee, Münih'te ECM'in merkezi... E, ...ve Oslo'da... ...yani dolayısıyla Avrupa'nın içerisinde... Ee, ...Amerika'yı da açık... ...zaten Amerika'dan müzisyen gelirse... ...ne ala, ilk şey o... ...yani Tabii. kendi adını duyurmak için... ...işte Keith Jarrett... ...kimler kimler... ...Path Matney... Evet. ...neler neler... Ee, ...fakat ondan sonra bu biraz kendini... E, ...gösterdikten sonra ECM... ...o özgürlüğü kullanıyor... ...yani bizim aslında... Yani güncel olarak da Avrupa Cazı'nda gördüğümüz şeye kucak açıyor. Hatta o açıdan sınırları zorlayabiliyor. Yani bu biraz aslında hem doğru bence e bu sınır bence Manfred'in öyle bir tarafı var. Benim anladığım yaşamıyla ilgili okuduklarımdan bir sınır aşma. O bence müzik, klasik müzik şeyinden yani de kaynaklanıyor. Şimdi aynı şeye değinecektim. Avrupa Cazı'nın bu klasik müzik eğitiminin üzerine kurulduğu için sistemi... Bütün bunlarla evet. alakalı şey. o yüzden çok daha ufuklar olmadık yerlere açılma şansı evet. var. Yani Avrupalı müzisyenlerin çoğu İskandinavya'da da öyle müzik eğitimi alanların, yani akademik müzik eğitimi alanların hepsi zaten klasik müzik eğitimi alıyor. Şimdi yeni yeni e, gene İskannavyada işte jazz okulları mesela de, e, ilk e, caz okullarında akademik olarak yani lisansüstü eğitimi olarak ilk Aarhus Üniversitesi'nde var. E, işte caz bölümü yeni yeni aslında yani e, bu müzisyenlerin hepsi e, çok tanınmış e, İskandinav cazında isim yapmış e, müzisyenlere veya topluluklara baktığımız zaman bunların çoğunun klasik müzik kökenli olduğunu evet, görüyoruz doğru. ve orada bir e, bir bir anda caz ve o özgürlük dediğimiz şeyle tanıştıklarında e, Bambaşka şeylere Başka açılıyor. kapılar açılıyor. Ve kendi kökenleri olmadığı, geleneksel e, şeyleri olmadığı için daha özgürler. Yani kimse onların tepesinde e, dediğiniz Nasıl gibi yani şunu biliyor musun? Bunu çaldın mı, bunu dinledin mi diyen kimse yok. Dolayısıyla hem enstrümantal olarak e, hem de ilkece daha özgür yaklaşabiliyorlar. Bir de bence majör bir fark şurada var. Ee, o da şu. Şimdi ECM'in yarattığı sound kolektif bir sound. Blount'a da collective sound var tabi ki bir grup çalıyor ama şimdi Amerikan cazında emprovizasyon bu free jazz, avant-garde cazdan e, ki emprovizasyon tek bunlara ait değil. Sonuçta bebop'ta da emprovizasyon vardı, harbop'ta da var, hala var. Bugünkü klasik e, bizim Amerikan ben cazı dediğimiz yani. şeyde. ECM soundunda emprovizasyon impro o kadar e, ön planda ki collective sound ve sınırı yok et. Açıl, Hı -hı. uzağa kadar, nereye kadar Gidebiliyorsun, yani Blue Note Sound dediğimiz zaman hala 1960'ların Harbaba'nın bıraktığı bir miras var. Tabii. Bundan devam etmek zorundalar. Çünkü tabii, tabii. burası bir ev. Sen bu evin e, iç güveysi damadı olsan, oğlu olsan da o geleneği devam ettirmek zorundasın. Improvizasyon üzerinden gidiyorsun. Yani aradaki major e, yani müzikalite evet. olarak major bir fark bu. Doğru. Mesela şimdi... Melike şey söyledi, ee, işte Avrupa'daki caz da Amerika'dan ithal edildi. Önce kopya ettiler, olmadı. Kendi müziklerine döndüler. Fork Türk öğeleri ya da lokal enstrümanları kullananlar dildiler Ama bir de şu var, hiçbir zaman Avrupa'da, Amerika'da olduğu kadar çok fazla büyük yetenek çıkmadı. Şimdi Amerika'da metroda çalan adamları Türkiye'ye getirsen, elini öpersin adamı. Vay ba baba ne çalıyor dersin. Ama adam <gülüyor> da metroda... Günde üç dolar toplayınca işte gidip kendine bir sandalye çalıyor yani. Bu Şaka değil, gerçek doğru bu ya. yani. Yok. İşte doğru. Avrupa'da böyle bir böyle bir maden yok. Yok. Yani sonuçta maden yok. Nasıl? Afrika'ya gidiyorsun, e, en az gelişmiş ülkelerden dünyanın en iyi uzun mesafe koşuları çıkıyor bu yani. Allah verdi. Şey Yetenekli şey. adamlar yani Kenya'dan, Etiyopya'dan bunlar çıkıyor. İşte Amerika'da bu çıkıyor yani. Sonuçta Avrupa'daki adamın e, Allah vergisi yeteneği, eğitimi, şusubusuyla. Yani kıyas kabul etmiyor ama burada da kolektif bir çalışma ortamı var Hı. kolektif bir ses yaratıyorsun sınırları açıyorsun beraber bir yere doğru yürüyorsun e sonuçta eğer İSEM başarısız bir şirket olsa 69'dan bugüne kadar milyonlarca Olmaz insanı tabii. fethetmezdi ha ben Bunu... İSEM falan, değil, falan değilim. falan değil pardon ben, yani de, değilim. Ha, değil. Ha, şey ben de, de değilim ben yani de değilim ama sonuçta realite budur Hakan, Blue Note'dan ne geliyor Blue Note'dan ne geliyor? Evet Ornette'den bir parça geliyor. Aynen. E, bence bu parçadan sonra bir dahaki şeyde de bu e, hani iki plak şirketinin yarattığı devrim hikayesine girelim bence. Tamam, Sonuçta tamam. Free Jazz e, Manfred'in hayatında önemli bir nokta ama Manfred'in biliyorsun en sevdiği müzisyen kim biliyor musun? Paul Chambers. Paul Chambers. Hastası. <gülüyor> Tabi o babası evet, evet. ondan manfred. başlamış zaten. Paul Chambers hastası. Paul Chamber sabah akşam dinliyor, dinliyor. Bundan daha iyi basçılan adam var mı? Benim bunu bulmam mı diyor adam önce kendini. Bu şeyde var, o Der Spiegel'deki hmm. söyleşinin yayınlanmayan bir kısım daha varmış. Orada Hakan Atala'dan bunu da öğrendim. Hmm, Çünkü Hakan Atala biliyorsun, İSM tarihi üzerine şey derir. Bas düğmeye konuşsun. <gülüyor> <ya>? Ekspert. <gülüyor> evet, evet, evet, evet. Şimdi sırada Ornett Coleman var. Niye Ornett Coleman çalıyoruz? Çünkü Dedim ya, Blue Note Amerikan cazında ve dünya cazında devrimlere imza atmış bir şey. Şimdi herkes free caz dediği zaman aklına impas geliyor, değil mi? Evet. Ama esasında impastan önce, Andrew Cyrille, Cecil Taylor'la ve Ornette Coleman'la Blue Note bu işe giriyor zaten. Ha, bunların öncesi Maxwell'ın karısıyla yaptığı albüm var, evet. e, Abbey Lincoln'le. O tamam Blue Note değil ama sonuçta Blue Note'da Alfred Lion diyor ki, bizim diyor sound değiştirmemiz lazım, dünya değişiyor diyor ve bu adamlara, Cecil Taylor'a işte Andrew Cyril'a ve Ornard Coleman'a dükkanı açıyor. Yo, yo, yo. Ve bunlara evet. çalışma imkanı veriyor. Parçamızın adı Broadway Blues. Broadway değil. Evet, Broadway a, Blues. Evet. Evet. Evet. evet. Bu parçanın hikayesi biliyor musun? Yok hayır. Ornard Coleman bir arkadaş çiftle beraber kendisi tek. Broadway'e gidiyorlar. Arkadaşı Afro Amerikan karısı e, okton dedikleri yani kısmi Afro Amerikan metis, <gülüyor> işte ailede beyaz kanı da var. Kız ben siz sokarım diyor ben benim rengim açık diyor bir müzikale girecekler gidiyorlar üçünde bileti var kadın diyor ki işte bu biletim adam geliyor e, kapıdaki herif bakıyor eşim benim diyor giriyor Ornat geliyor siz kimsiniz diyor ben arkadaşlarım diyor şeysiz almıyoruz içeri. Tek. Damsız, Damsız oldu. Palamış yani. Broadway müzikalinde böyle bir şey olur mu? Olmaz. Sonuçta Ornut da bunu yazıyor. Bunu yazıyor. Çok hikaye güzel. Bu, hikaye bu yani <gülüyor> Ornut'un hikayesi. Peki dinliyoruz o zaman. Parçadan sonra birlikteyiz. Birlikteyiz. <gülüyor> Akşamlar laflayacağız incezleri. Harika bir program. Son gaz devam ediyor. Hakan Rauf Tüfekçi, Melike Durmaz, misafirimiz. Maslak stüdyolarındayız. Kadehler kadehlerde kırmızı. Bu beyaz mı? Beyaz. <gülüyor> Baktım ne diyeceksin diyatayım. Beyazla devam ediyoruz. Ve şöyle devam edelim aslında. e Blue Note'la sound'la alakalı nasıl bir gelişme kaydetmiş ikisi arasındaki fark nedir? Ee, Hakan senden. Ne i̇zin derim? verirsen ben tabii başlayayım. Tabii, ee, şimdi sound demin başladık işte anlatmaya bu özgürlük hikayesi sınırlar şu bu diye. Şimdi Blue Note'un yarattığı iki tane önemli olay var. Amerikan jazz tarihinde. Bir tanesi Afro-Amerikan müzisyenlere yarattığı geniş alan işte paralı zamanda ödemek, adamlara imkan. Bu ayrı bir hikaye. Esas şu olay şu. Bebop döneminde Charlie Parker ve Dizzy Gillespie dışında iki tane önemlisi var. Bud Powell ve Monk. Hmm. Bu ikilinin en baba kayıtları, bugün önemli bir caz tarihçisine sorduğumuz zaman ya, Powell'ın ya da Monk'un en Monk. önemli kayıtları nerede yapılmış? Tek cevap var. Blue Note. Ee, Bebop döneminde bile yani Blue Note sonuçta yeni bir firmayken ki 1945'te Alfred Leon askerden dönüyor, askere gidiyor 43'te. iki sene hiçbir şey yapmıyorlar. Sadece eski albümleri yenileyip satıyorlar. Ondan sonra geldiği zaman Alfred Leon Bebop'ın New York'ta nasıl filizlendiğini görüyor. Ve Powell ve Monk'la temas kuruyor. Glesby'e ulaşamıyor. Glesby bunu kış kışlıyor. Halbuki kafasında o var esasında ilk olarak ama olmuyor. Charlie Parker'a zaten ulaşamıyor. Çünkü Charlie Parker'ın yaşadığı atmosferle Alfred Lion'un küçük dünyası o dönem için hmm. örtüşen dünyalar değil. Monk'un ve Powell'ın yaptığı işte çok önemli kayıtlar var. Bu not kayıtları var. Bunlar yıllar sonra çıktı ki bunların bir kısmını 98'e işte Rudy Van Gelder sağ olsun tekrar piyasaya sürmeye yardımcı oldu. Tabi unutmamak lazım. Rudy Vangel'lerin bu yaptığı kayıtlarda Michael Kuskuno adında bir prodüktör de var. Önce freelance prodüktör, daha sonra Blue Note'a geçen bir isim var. Bu Rudy Vangel'lerin yarattığı yeniden eski kayıtları yeniden yaratma projesinde önemli bir isim. Geriye dönersek şimdi Bibap'ta ufak da olsa çorbada tuzu var ama yarattığı iğme nedir? Yarattığı devrim nedir? Harbap'tır. Harbap nasıl oluyor? 1950'lerin başında Aykebek sayesinde bir sürü yeni isme kapı açıyorlar. Bunların bir tanesi Horace Silver. Peşinden Art Black. Şimdi biz bugün Art Black and Jazz Messengers diye bildiğimiz grubu esasında ile Art beraber kuruyorlar. <gülüyor> Sonra e, Art Black'in madde bağımlılığı Horace'ı çok rahatsız ettiği için Horace temiz aile babası. Ben diyor burada yokum bu ekipte diyor. Ayrılıyor. Grup Art'a kalıyor. Art daha sonra Blue nottan devam ediyor. Ve bizim bugün efsanevi jazz Messengers kayıtları hep Blue nottan Art Blake'in adı altında evet. çıkıyor. Ve Art Blake'in Caz dünyasına sunduğu isimlere bakın. O gruptan çıkanlara bakın. Yani inanılmaz bir liste çıkar. Yani ben şimdi burada saymaya kalksam. Okul gibi canım, o şey Yani için. sabah Tabii. kadar saymam lazım. Şimdi Horace Silver ve Art Blake'in ekibe girmesiyle e, Bebop'tan harbaba geçit dönemi başlıyor. Zaten Harbop dediğimiz nedir? Bebop'a al, yanına Sol koy, biraz Funky koy. Bunları harmanla ve Up Tempo çalarak dinleyiciye sun. Bu sound'u yaratma projesinin iki tane mimarı esasında bu ikili. Oral Silver ve Art Blakey. Bunların peşinden tabi bir sürü isim <gülüyor> geliyor. Yani e, bugün Hank Mobley Hank Mobley 1990'lara kadar kimse bilmiyordu, unutmuşlardı. Ne zaman ki 98'de Rudy Van Gelder tekrar aldı eski kayıtları, hmm. Hank Mobley dünyaya tekrar tanıttı, tanıtıldı. Duke Pearson, muhteşem bir piyanist. Duke Pearson 2000'lere kadar kimse bilmiyordu. Unutulmuş, yani ölmüş bir adamdı. Ama Duke Pearson'ın ne olduğunu tekrar Blue Note'un yarattığı o kayıtlar ortaya çıkardı. Jackie McLean, Jackie McLean'in Harbaugh dönemi var ama 60'ların başında 50, yani 55-60 arası Harbap döneminden sonra Jack McLean avantgardı da el atıyor evet. sonuçta. O yüzden Harbap'la beraber hemen peşinden de Alfred Lyon bir şey keşfediyor. Bir takım adamlar var, bir takım çalışmalar yapıyor ama hiçbir kapı bunlara açılmıyor. Bunların bir tanesi Enro Cyril. Onu alıyor, gel diyor çal burada diyor. Bakalım ne çalacaksın diyor. İşte Free Jazz. Evet. Tamam Free Jazz'ı belki Max Roach adımını attı, Ornette Coleman devam ettirdi evet. ama Andrew Cyril önemli bir adam. Biz mesela hiç bunun adını ağzımıza almayız. Genelde işte Free John Zinger Grylls'ın aklında Ornette Halbuki Andrew Cyril'ın yarattığı e, kaotik müzik o da önemlisi çok önemlidir. Peşinden e, Cecil Taylor. Şimdi ECM'de klasik kökenli müzisyenler diyoruz. O da, o güne kadar Blue kapısından klasik elimi pek girmemiş. E, Cecil Taylor klasik bir piyano eğitimi almış bir Afro-Amerikan. Çok nadir bulunan bir şey. Yok yani tarihte böyle bir adam yok. <gülüyor> Yani yok işte öyle bir adam işte biri geliyor aa adam klasik piyano eğitim almış adam döbüsü çalıyor Chopin çalıyor adam ondan sonra ben diyor cazın formatını oynuyorum diyor kardeşim oynuyor ve Alfred Lyon bunların hepsini içeri alıyor ve zarar ediyor edelim diyor biz nasıl hardbop'tan para kazanıyoruz diyor yani Cecil Taylor'la bir anda kayıt yaparken öbür tarafta iki gün sonra studio Lee Morgan görüyor Sidewinder albümünü kaydediyor puf uçuyor gidiyor Hı, satışı evet, yani doğru, tabii. Doğru. O yüzden e, aynı anda hem free Jazz, avantgarde ceza hem de hardbub'a iki tane kanal açıyor Alfred Lyon. Tabii bunu yaparken e, Ike Quebec'ten sonra görevi devrenen Duke Pearson. Çok önemli bir adam. Yani Duke Pearson evet. sadece beste yapmış e, çalmış bir hardbub pianist değil. Bu e, Blue Note'un yarattığı isimlerin babası. Bunları bulup getiren, getiren yetenek adam, avcısı. tabii doğru. ki. Sonuçta Van Shorter, Van Shorter, Blue Note olmasaydı olmayacaktı. Nasıl biz diyoruz, Kit Jared, işte demin aramızda konuşuyorduk, evet. ECM olmasa Kit Gerrit, Amerika'da belki olmayacaktı. Şimdi Chip Korea da ECM'den çok albüm yaptı ama Chip Korea zaten Blue Note'da ve davetli tabi bir sürü sideman olarak albüm imza atmış bir insandı. Ama Kit Gerrit Amerika'da, tamam albüm yaptım, yapmadım. yaptı mı? Yapmadı mı? Yaptı tabi ki ama hiçbir zaman çok önemli ses getirmedi. Ne zaman ki ECM adama el attı, 74'teki Köln Konseri kitirdi bir ikonik imaj haline getirdi Çok dünyada. Doğru. Ölene kadar bu devam etti bu hikaye yani sonuçta. O yüzden yani Blue Note'un bence caz tarihine en büyük armağanı Harbap'tır. Çünkü Harbap bugün hala Amerikan caz dünyasının ana motorudur. Yani kim ne derse desin işte onu yaptık, bunu yaptık, şu oldu, bu oldu. Onlar bir tarafa. Hala bugün herkesin dönüp dolaşıp etrafında birleştiği ortak oda Harbap odasıdır. Yani artık Amerika'da kimse b kültürü üzerinden bir üretim yapalım demiyor. Tamam H-Bab'la amca yeğen gibiler ama sonuçta mi, miras kalan h peşinden post Bop miras kaldı. Ve bütün bunlarda Blue Note'un e, emeği korkmuştur. Evet. Ee, şimdi anlattıklarından sonra şu aklıma geliyor. Bunu da Melike'ye soracağım. Şimdi <gülüyor> ICM'de böyle bir ...sınırlama veya böyle bir çerçeve kesinlikle yok. yok yani hiçbir evet. zaman da olamaz. Ben yani... de onu düşündüm. Ee, yani Rauf Bey anlatırken yok. Ee, hani ICM'in e, mirası şu türden bir janr... diyemeyiz. Aksine, genrerlerin sınırlarını aşmak evet. diyebiliriz. Yani gene aramızda konuşuyorduk işte Kit Jarrett... Amerika'da meşhur değil. Hatta bu biraz sanıyorum şeyle de bağlantılı. Yani ICM'in kurulduğu yılda gene olarak ...müziğin gelişimine de bakmak lazım. Sadece caz müzikle bağlantılı bir şey olmayabilir bu. Yani 60'ların sonu, 70'ler... ...genel olarak müzikle ilgili e, bambaşka... ...yani sınırların Sınırları, zor, hı. politik olarak da... ...sosyolojik olarak da sınırların zorlandığı bir dönem. E, bu, bununla da biraz bağlantılı ben diye düşünüyorum. Yani hem işte ECM'in Avrupa kökenli olması... ...ve Avrupa'da e, merkezlerinin olması öte yandan o dönemin 70'lerin, 69'un 70'lerin işte birçok alanda yani insan etkinliklerine ilişkin bütün sınırları zorlayan bir tutum evet. sergilemesi hani bu, bu, bununla da bağlantı, bağlantılı olabilir. ECM'in böyle bir janre mirası veya bir janreye hizmet ettiği söz konusu değil sanıyorum. Yani en azından benim eee ICM albümleriyle <gülüyor> deneyimim, ICM ile ilgili yaptığım araştırmalara e, ilişkin deneyimin bu deneyimin bunun tam aksini gösteriyor. Zaten ICM ICM yapan şey de biraz bu gibi geliyor bana. Evet. E, i̇şte Eee işte konuştuk. Yine aslında ICM'le var olan işte Pat Metheny. E, bu kişiler çok Abercrombie, John Abercrombie çok de, deneysel işlere girişen Amerikalılar aslında ve ECM'de kendilerine ses bulabiliyorlar. ECM'de kendilerine ses bulmakla birlikte dünya caz sahnesinde kendilerine ses bulabiliyorlar. E, bu e, bence şey değil, yani tesadüf değil. E, hem ECM'in ilkeleriyle bağlantılı hem dünyada gelişen politik, ekonomik, işte insan etkinliklerine ilişkin Protest tutumun bir parçası olabilir. Tabii bu sadece bir yorum olabilir. Dolayısıyla insanın zaten belki bilinçli değil ama yine de böyle hep canlıların sınır ya da sınırları blurry hale getiren, böyle parçalayan bir tutum var. Tutumlar, evet. Bunu hep Doğru. görüyoruz. Evet o doğru. Şimdi şu aklıma geliyor yani Blue Note ve Hardbub özelinden konuşursak yani tabii ki bu bir siyah bir müzik. Yani bunu inkar etmek çok mümkün değil ve bu yapı gerçekten işte Amerika'nın özellikle caz konusunda anlata geldiği işte kölelikten beri ona bir baş kaldırı. Yani bugün Blue Note albümlerine baksam bile o, o, o hissiyatı hissedebiliyorsun. İssem daha beyaz bir tarafa evet. çekilmiş ve onların anlatacak çok farklı hikayeleri de var aslında. Yani sadece odaklanılan konu işte özgürlük veya başka bir şeydi. Tabii ki özgürlük bu hikayenin çok büyük bir parçası ama o kadar çok şeyden besleniliyor ki Sadece şey değil, yani işte yani biz köleydik böyle oldu, Bize işte şey yapıldı ve o yani o açıklığı ve özgürlüğü belki de birazcık o veriyor. Yani şunu demek istiyorum, netice itibariyle şimdi bir iki tane üst üste farklı Blue Note albümünü dinlediğin zaman çok süper ufuk yani şeyin değişmiyor. Yani A <gülüyor> albümünde anlatılan şey B albümünde bambaşka şekilde anlatılıyor olabilir ama verilen özet mesaj çok farklı değil. Tek fark improvisasyon. Aynen. Ama İSİ iki atıyorum birer aray, arayla kaydedilmiş iki İSİM albümünü dinlediğin bambaşka, zaman bambaşka iki tane müzik evet, dinliyorsun. Bambaşka ki aynı insanlar çalsa bile ve evet. aynı ekip çalsa bile Ama işte burada hikaye şuradan geliyor. Şimdi bir e, kültür ve tarih bağımlılığı var Blue Note'da. İSİM tam tersi sınır yok diyor. Evet. Özgürlük var diyor. Devam et. Diyor. Devam et diyor. Evet. Öbür tarafta. Çizgiler, çizgiler var. var. Işte, İyi evet. müzik diyor. Yani evet. bir de öyle müzik vurgusu var. Yani caz vurgusu değil de bana öyle geliyor. ECM'de caz müziği, cazı tanımlayalım. Cazın sınırları içerisinde kalalım vurgusu değil de. Evet. Müzik vurgusu var. Mesela ben ECM'in sosyal tabi, medya hesaplarını takip ediyorum. Dün bir şeye rastladım. Bir Ermeni topluluk hiç duymadım. E, i̇nanılmaz bir şey kaydedilmiş. Ermenistan'da bir dağlık bölgede. E, baya yani insanın falan hiç olmadığı bir yerde müzisyenler oturmuşlar bir albüm kaydetmişler anladığım kadarıyla onun albümü yani öyle bir kaydın albümü e, mesela bunu açık ECM e, şimdi orada e, albüm dinlemedim bu arada sadece çok e, kısaca hı hı. rastladım e, örnek olması açısından söylüyorum yani ECM'de e, caz değil de müzik vurgusu so, var evet. ama e, işte ilineksel olarak rastlantısı olarak Kurucusu caz sever, evet. yani klasik müzikçi ve caz sever. O yüzden böyle başlıyor ama e, şeyi görebiliyoruz. Yani o yüzden işte bir klasik müzik ayağı açıyor. E, fakat e, albümleri yani işte mesela Terry Ripdal'in ilk çaldığımız parçanın albüm bir caz albümü değil Hı. bence. Hı. Ya, değil. Ya orada rock var, avant var, evet improvizasyon var ama yani. Cazı nasıl tabi tanımlayacağız bu beni aşıyor ama bir caz abim değil, ECM'de de ICM'de müzik vurgusu var ben böyle anlıyorum. O, o çok doğru şimdi şey olarak da baktığımızda <gülüyor> yani bizde artık maalesef çok öyle plak müzik dükkanları kalmadı ama yurt dışında hani bir e, herhangi bir plak dükkanına gittiğin zaman caz kategorisine baktığında aslında içinde yani bizim konvansiyonel anlamda caz olarak adlandırmayacağımız birçok şey de orada. Evet. Yani caz da aslında belki birazcık bu noktaya Değişiyor. kaydı. Yani hani işte rock değilse, pop değilse veya yani ne bileyim bir şey değilse. Hani biraz deneysel bir şeyse hemen caz olarak e, nitelendiriliyor. Hani ECM'in de birazcık bu şeyi var. Yani caz değil ona katılıyorum. E, ama caz demeyeceksek başka bir şey de diyemiyoruz. Yani cazın geldiği nokta biraz bu. Yani çok deneysel şey... Ya Blue Note'un cazı ile ECM'in cazı başka şeyler. Kesinlikle haklısın. Bir de şu var tabi şimdi tarihsel sürece baktığımız zaman 1960'ların başında harpab niye bu kadar önemli oldu ve neden bu kadar çok sattı? Çünkü 1950'lerin sonu 60'ların başında Amerika'da Afro-Amerikan ideolojik aktivizm başladı. Değil mi? Yani pasifist olarak barışçıl olarak bu başladı ve bu. Amerikan beyaz toplumunda vasplarda bile pozitif etki yarattı. Ne zaman Blue Note hayata küstü? 71'de küstü. 71'de Blue Note kapandı. 85'e kadar kapanmadı da uyudu. Jazz uyudu. Pl plak şirketleri birçoğu ortadan kayboldu gitti. 70'lerin başından 80'lerin ortasına kadar. iki sebepten bir Vietnam savaşı, şey. iki Black Panther olayı. Yani. Black Panther olayı Amerikan toplumunda eee Martin Luther King'in kısmen de olsa Malcolm X'in yarattığı barışçıl e, siyahi söyleme Havayı. E, bozan ciddi şiddete dayalı bir siyasi hareket olarak e, birçok şeyin önünü kesti. Sonuçta şik Kore'ye Amerika'da tandem müziyendi. Tabii. Blue Note'a binlerce abi, sallamayalım. Onlarca bir Ama kendi özür alanını yaratmak için 70'lerin başında Amerika'da Hiçbir kapıdan şey almadın. ACM no. i̇şte, ona kapı açtı. O da Return to Forever yarattı. Evet. Ama bunun altında Amerika'daki ciddi siyasi e, dönüşüm ciddi hikayesi, ciddi hikayesi de var. Yani sonuçta Afroamerikan cazın, hard boopun 70'lerde sönmesinin altında bir blue note'un uykuya girmesi de bu sebepten. Hard boopun silinmesi de bu sebepten. Çünkü Afroamerikan insana karşı Amerika'da bir tepki oluşmaya başladı. Yani sonuçta Vietnam Savaşı ve peşinden Black Panther hikayesinden dolayı. Bu yani bunun sonuçta göz ardı etmemek doğru, lazım. Doğru söylüyorsun doğru. Evet. Şimdi ben şöyle bir bağlamayı düşünüyorum. Aa, mesela bir sonraki parçamız ben Ana Obrera hem diyeceğim. Fakat <gülüyor> Melike onun doğru ismini söyleyecek. Aa mesela bunun Blue Note'tan çıkma şansı yoktu böyle bir plan bence. Hiçbir şans yok. yok, tamam. yani yoktu. Hiçbir şey şans yok. yoktu. Evet. Şimdi bruno'dan çıkma şansı yoktu ama şöyle söyleyeyim. Evet. Ee, şimdi dünyada herkes şunu düşünür. Ut çalan bir sanatçı ilk defa i albüm yaptı, değil mi? Bunu düşünür. Ya şöyle çıkması da zorunlu mu acaba? Değil Aynen. bence ama, yani. Hani ben şunu ama söyleyeceğim o... bir dakika. Bunun tam tersi var. 1963 yılında Abdul Malik diye bir kontraplasti şehre gidiyor, Beyrut'a gidiyor. Amerikan Büyükelçinin bir turnesine orada udu görüyor. Getiriyor e, prestijden adamın albümü çıktı. Çok iyi albümdür. Durdu, çok edici. iyi albümdür. Yani sonuçta e, caz tarihini deşmediğin sürece tamam mı? Birçok yanılgıya düşüyorsun. Ama dediğin doğru e, Anvar Ibrahim'in hiçbir çalışmasını Blue Note, belki bugün hariç bak bugünden bahsetmiyorum ama 2000'lere kadar 2010'lara kadar, kadar Blue Note'la <Gülüyor> Ha Kim basardı Amerika'da? E, Sol not basardı, evet. ne bileyim, high not basabilirdi evet. belki, belki. Bence şüphe. bu Blue Note ya da yani bir plak şirket şirketine ilişkin eksik değil. Şimdi her aslında öne çıkan yani kaliteye ilişkin. Ben bunu yaklaşım iş... açısından işletmeye şey başlıyorum. anladım ama yeni evet. bir bir şey söylemek istiyorum. Bu şimdi Blue Note'un caza yani konvansiyonel anlamda caz dediğimiz şey katkısı müthiş. Yani evet. ikisi aslında bir anlamda ortak bir yerde buluşuyor. Ama farklı. Yani. Ama farklı. Yani onu e, Blue Note bassaydı Blue Note, Blue Note olmazdı yani olmazdı. Basmazdı doğru. zaten diyorum. Aynen. Basmazdı doğru. ama bassaydı zaten Blue Note olmazdı. Onun e, hizmeti başka. ECM'in yaptığı başka. şey başka. Dolayısıyla aslında bu e, iyi bir şey olarak değerlendirebiliriz. Doğru evet. doğru. doğru. E, evet. hep, ben de öyle çok uzun zaman Anuar İbrahim diye hep şey yaptım ama Anvar Brahmi hatta Brahm öyle. Anvar, Enver Brahmi. Enver. Tam Enver. şey yapamayacağım, telaffuz edemeyeceğim. Ama yok Araplar Anvar diyoruz. Evet. Biz Enver diyoruz. Onlar Anvar. Anvar, Anvar Brahmi. Peki ne geliyor? Ee, 2017 albümü. 2017 albümü Blue Comes, Opening Day isimli bir parça. Burada baya işte Dave Holland, Hı. Jack Dennaut, aslında Anvar Brahmi'nin şey, sıklıkla çalıştığı Çalıştı. müzisyenler. müzisyenler. Hatta Dev i̇şte Dave Holland, Jack Dennaught yine ECM'in aslında e, isimlerini çok dünya caz sahnesine e, duyurduğu isimler. Bir de Django Bates var. E, o da çok enteresan bir müzisyen. Multi, instrumentalist. Instrumental, e, burada şeyde, e, piyanoda e, kendisini dinleyeceğiz. Yine bence işte bu hep benim en azından e, ECM'le kendi deneyimim olan çoğulculuk, sınırları aşma ya da işte birçok farklı... Ee, enstrümanı... Yelpazeyi çok geniş tutma belki. Evet, yani birçok farklı enstrümanı bir arada tutma, birçok farklı kültürü bir araya getirip e, tırnak içerisinde caz diyebileceğimiz evet. bir yapı oluşturma işine e, yine güzel bir örnek bence bu albüm. Ben bir soru sorabilir miyim parça girmeden? Tabii, Tabii. Şimdi Son dönem, yani 30 yılda 3 tane çok önemli Ud sanatçısı var. Bunların bir tanesi Anvar Brahmi mi diyoruz? Ne diyoruz adama? Brahmi. Brahmi diyoruz. Öbürü Yusuf. Dafer Yusuf var. Dafer <gülüyor> Yusuf <gülüyor> yani Cafer, Cafer, e, Yusuf. Cafer Yusuf. Yusuf. Öbürü de e, Rabu Ali, Halil. Ali. Ha, evet. Evet. Şimdi bu üçü arasında yani üçünü de sonuçta dinlediniz muhakkak. Öyle ya da böyle. Sizde mesela bunların içinde ceza en yakın kim geliyor? Bana Dafer Yusuf var. geliyor. Bana da o geliyor. Evet. Aa, şöyle söyleyeyim. Bunlar farklı ama mesela. Anon farklı bir ruhu var. Cazdan ziyade böyle bir, bir bütün böyle bir um, Kuzey e, Afrika kıtasının kuzey ruhunu hissedebiliyorsun orada. Ötekinde çok daha um, caz ritimleri olan bir müzik. Peki. İkisi arasındaki fark benim için. Ben ne diyorsun? Cafer Yusuf'in son çalışmalarını biraz dinlediniz mi? Elektronik bayağı DJ bari işler. Tabii tabii çok DJ bayağı evet, işler, tabii, enteresan böyle işler yaptı. Ee, ya, hep, ya hep, ya. hep, hep yapıyor ama hep başına beri yapıyorlar. Hep yapıyor, i̇şte, vokal oynuyor, kullanıyor, oynuyor, evet, oynuyor. oynuyor, oynuyor, evet. oynuyor. Seviyor oynamayı. Emin değilim yani bu soruya net yanıt veremeyeceğim. Çünkü sonuçta bunların üçü de jazz fesiballerine davet isimler. Ve var, bunların ismine baktığınız zaman işte ne bileyim dünyadaki en önemli plak şirketlerini satan büyük artık kalmadı ama işte plak ya da CD almak ettiğiniz zaman mesela Fransa Fınak var. Beş katlı evet. bina. Beş katlı evet. da 60 bin tane plak ya da CD bulurdunuz. E bunlara arama yeriniz yaz bölümü tamam mı? E, tabii. E i̇şte demin onu söylemek istedim. Evet. Evet. evet evet tamam. Yani bir yere sen, koyamıyorsan oraya koyuyorsun. Burada mesela Anwar Bram'a baktığında ilkiyle bugünkü arasında çok büyük böyle ekstrem bir değişiklikler yok. Yok. Evet ama diğerinde var. Var kesinlikle var. Arayışlar var yani. İşte ACM dediğimiz hikaye de burada oluyor. O arada şeylar çok. hangisi? Şimdi o hani cazla cazı nasıl tanımladığımızla da ilgili yani mesela bu çalacağımız parça caz parçası demeye hmm. de biliriz. Cazı nasıl tanımlıyorsun? Bak dünyadaki en garip yorumu. Ta, ta, tanımlayamıyorum yani. Mi? Söyle, tanımlayabiliyorsan söyle. 60 doğumlu, yani. high school mezunu, Boğaziçi mezunu bir enstrümantalist var. Belki Özmen. Benim çok cancer dostum. Berk Özmen'in jazz tarifi. Bankacı değil mi eski tanım? Tabii tabii bankacım finat. Tabii bankacım. Berk Özmen'in jazz tarifi. Bir parça dinledin. Isıtla çalamıyorsan. <gülüyor> Çok iyi, güzel. <gülüyor> Peki. Peki. Peki dinliyoruz. Isıtla çalamayacağımız bir parça geliyor. Sevgili Melike Durmaz. Nereden geliyor? evet şey Enver Brahmi Brahmi evet Blue Makam'ız 2017 tarihli albümü Opening Day geliyor. Sevgili Laflayacağız dinleyicileri Blue Note ve ICM özelinde gerçekleştirdiğimiz sevgili iki kıymetli konuklan Hakan Rahu Tüfekçi ve Melike Durmaz'la gerçekleştirdiğimiz Laflayacağız 4. sezon 6. E, program herhalde. 114. program gidiyoruz. olacak. Evet, e, 114. program. Öyle söyleyince benim çok benim de kafamı karıştırdın. Çok 114. geliyor öyle dedi. söyleyince <gülüyor> hakikaten öyle yani. <gülüyor> öyle evet. Ee, şimdi Blue Note ve ECM'in birçok e, ortak noktasından ve birbirlerinden ayrılan e, noktalardan bahsettik. Birazcık şeyden, e, yani biraz teknik olacak belki bu soru ama e, bunu yapmamız lazım. Çünkü Blue Note'u Blue Note'u yapan adamlardan bir tanesi Rudy Van Gelder, ECM'i de ECM yapan adamlardan bir tanesi de e, belki hani Manfred'ten sonra gelen en önemli isim. Jan-Erik Königs Hauck diye okuyorum ama sen daha doğrusunu biliyorsun büyük ihtimalle. Ben, yani ben de öyle okuyorum ama umarım doğru okuyoruz. Tamam. Biz, evet. Çok iyi. Çünkü ben onu okuyamıyorum bile. <gülüyor> biz evet en azından okuyabildik. Artık yanelik kabul etsin. Ya <gülüyor> bizim telaffuzumuzu. Şimdi evet. bunlar ne katmış bu iki şey? Ee, şöyle başlayalım şimdi. E, benim görevim Rudi van Gelder. Evet. Rudi van Gelder 1924'te doğmuş 2016'da ölmüş. Çok uzun yıllar yaşamış. ve çok Bir şey söyleyeyim, söyleyeyim bir... mi? Bakın şimdi çocuk aa, aa, çocuklar demeyeceğim. Arkadaşlar, dinleyiciler. Hakan bunları not almadan ezbere konuşuyor. Ee, yani hakikaten... Çok e, yani önemli bir adam ve Amerikan caz tarihinin bilinen, gelmiş geçmiş en iyi ses mühendislerinden biri. E, şimdi ses mühendisince izin verirseniz e, geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Engin Gencer'i de burada rahmetle almak evet. isterim. Türkiye'nin en önemli caz... Ses mühendisiydi, evet. ee, sevgili dostumuz Zeynep Gencer, ee, ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun diyelim. Şimdi Rudy Bengelder'in e, Alfred Lion'la tanışması ilginç, Rudy da haber impasa e, başlıyor, işte bir dönem Merkür'e geçiyor, impasa geliyor. Hatta bir dönem e, Nesu Ertük'ün e, kendisini işte kullanıyor e, freelance olarak. 14 yıllık bir dönem, 53-67 arasında Blue Note'a çalışıyor. Bu dönem esasında Blue Note'un altın çağı. Tamam yani Bebop'tan Harbop'a geçiş dönemi ve caz dönemi var bir de tabi Blue Note'un biz onu pek konuşmadık evet. ama sol da Blue Note'un ticari olarak belki en çok para kazanmış Park, dönem. Evet, İnanılmaz. Doğru. Yani e, işte Stanley Turrentine'ın e, başını çektiği bir eküri var böyle. O dönem hani Blue Note'un paraya para demediği evet, dönemler oluyor. Dönem. Şimdi Ruhi ben Gelder'in çok önemli özellikleri var ama ben e, konuşmamın sonunda unutursam hatırlatın Öldükten sonra biz unutsak sen hani, unutmazsın. Ölünün arkasından konuşmaz ama o kadar adam bok katıldık ki inanılmaz yani. İşte bu Rudy Van Gelder şöyleydi böyleydi bilmem neydi. Şimdi ilk hikaye şu. Bir bu adam dünyadaki en faşizan yöntemlerle kayıt yapan adam. Bir stüdyoya girerken yanına su bardağı bile sokamıyorsun. Yemek yiyemiyorsun. iki aletlerine biri yaklaştığı zaman çıldırıyor. Kayıda ortada kesip deliriyor. Aletlerinin sadece ve sadece kendi giydiği eldivenleri var. <gülüyor> ve her alet seti için adamın ayrı eldivenleri var. var. Adamın güderi eldiveni var. İşte bilmem neye güderiye dokunuyor. Kim ne işte koton eldiven dokunuyor. Çok, yani değişik bir adam. Fotoğraf çektirmezmiş. Mesela Kesinlikle, şeyleri tabii, evet, anlaşılmasın diye. Sırları, sırları, sırları varmaz diye. Mesela albümlerin şeyine bakın. Evet, e, hiç e, stüdyodan şey yoktur. Evet. Yok. Bir sürü hakkında 3-4 tane belgesel film var bir tane stüdyoda çalışırken haletini göremezsiniz adamı. Çektirmiyor. Kayıtlarda da zaten hiçbir şekilde resmi yoktur. Evet. Blue Note albümlerinde genelde hep böyle işte kitapçıkta müzisyen resmi olur. Adam işte enstrüman çalıyor ama Rudy Van Gelder ya da aletleri yoktur. yok Olamaz. Biz bunu konuşmuştuk evet, aynen, yani O yüzden önemli. İlginç bir karakter. Şey. Onun dışında Rudy Van Gelder e, tabii ki bu altın dönemin en önemli e, ses teknisyeni olmasının dışında 1998'de New York'tan taşınıyor, işte Kaliforniya'ya yerleşiyor. Orada kendine bir stüdyo kuruyor, orada başka kayıtlar yapıyor, caz değil sadece. 98'de Blue Note tekrar e, yüzmeye çalışırken, debelenirken Blue Note'un işi aldığı ama parça başı işi aldığı bir prodüktör var, Michael Kuskuna. Bu adamın adını çok değişik terfis ödemem ama sonuçta ben bunu bir e, New York Jazz Radyosu'nda adamın şeyine denk geldim, adam kendi adını söyledi, benim adım değil Michael Kuskuna dedi, tamam dedim. <gülüyor> adamın adı bu, neyse çünkü Kaskuna diyen var, Çutçuna diyen var, neyse <gülüyor> ee, bu adam Rudy'yi buluyor diyor ki, senin elinde diyor, bir sürü kayıt var diyor. Bu kayıtları ne yaptın diyor, da sana ne diyor, onlar benim diyor, bana diyor onları Alfred Lyon ölmeden önce verdi diyor, hayır bir şey yapmayacağız, gel bunları tekrar Blue Note labeli altında yayınlayalım diyor yayınlayalım. ve Bugün biz Hank Mobley dinleyebiliyorsak, büyük Pearson dinliyorsak, Dan Brooks dinliyorsak, Blue Mitchell dinliyorsak ve Jazz Messenger'sın bir sürü albümü, yani, yani bir sürü albüm vardı ama 20 tane daha çıktı. Dinliyorsak bu adam sayesinde ve Michael sayesinde. Yani Michael gidip bunun kapısını çalmasa bunlar kalacaktı Hayır, karanlıkta. Evet. Çünkü Rudy'nin bunları yayınlanma niyeti yoktu. O yüzden Harbap'ın hakikaten tekrar gündeme gelmesi ve Harbap sayesinde de Blue Note'un tekrar atığa geçmesinin en önemli sebebi bu iki adamdır tabii ki Rudy'dir rolde. Bunun peşinden çok ilginç bir şey oluyor. Ee, bu albümler peş bir şey yayınlanınca Blue Note tekrar cazda Amerika'da yani Amerikan cazında ikonik label haline geçiyor ve herkes buraya koşuyor. Mesela Vinton Marsalis Amerikanın kralı 2000'lerin başında Blue Note'a gidiyor. Terence Blanchard parlayan büyük yıldız 20 sene önce Blue Note'a gidiyor. Ve Blue Note o sayede tekrar bir iğme kazanıyor. Bu arada unutmamak lazım. Şimdi Blue Note 39'da kurulmuş, 1960'ların sonunda satılıyor. Capital Recourse alıyor. Evet. Capital Recourse'u emi alıyor, sonuçta Blue not Emmy, Capital Recourse Blue not olarak e, böyle üçüncü süreye evet. düşüyor. Adı var ama esasında patron kendi değil, yukarıda iki tane daha patron var. Yani bir proje sunduğun zaman önce kapitoldaki adam evet diyecek, Kapitöl'ün projesine Emin, şey. adam evet diyecek ondan sonra sen yapacaksın. Ama sonra ne oluyor? 2000'lerin başındaki bu iğmeden sonra tekrar Harbap patladıktan sonra 2002 yılında diyor ki Emi kardeşim Blue bir ayıralım. Blue Note Sound diye bir şey kuralım. Sistem kuralım diyor. Blue Note artık kendi işlerini kendi karar yani verme yetisine tekrar kavuşuyor. Bu da çok önemli bir hikaye şeyde. E, evet. Bunun da mimarı bizim adam. Şimdi bizim adamın Tabii öldükten sonra unutmadım bak arkasından çok bok atılıyor. Bu bok atanların başında da Bad Blast isimli benim çok sevdiğim bir evet. e, Power Trio var. Yani cazın son dönemde bir dönem 2000'ler ortasında çok iyi gruplar, çok gruplar bir tanesiydi. İşte Power Trio diyorlardı. Bad Blast'ın piyanisti ve beyni Ethan Iverson aynı zamanda kendisi önlü bir caz eleştirmen Yani çok sıkı yazılar yazan bir adam diyor ki Rudi Van Gelder bir sürü müzisyenin müziğini değiştirdi. O kadar yetenekli bir adamdı ki, stüdyo yaptığı kayıtlarla oynadı, işte Coltrane'in o karanlık ve insanın içini karartan sound'unu bile sevilir hale getirdi Hı. diyor. Bu iyi mi kötü mü? Esasında bu bir bokat. Ha Bunun karşısına çıkanlar da var. İşte Tennis çıkıp diyor ki, sen önce <gülüyor> bir piyano çalmayı öğren, sonra konuşalım falan gibi laflar ediyor birbirlerini piyasada. <gülüyor> Her neyse. Sonuçta Rudi Van Gelder... Bu kadar eleştiriye rağmen Blue Note tarihinde Fransız Warf ile beraber ikonik iki figürden bir tanesi tabii ki Alfred Lyon'u bir kenara koyuyorum evet, evet. ve e, en azından benim evdeki plak koleksiyonumun e, büyük çoğunluğunun e, ses kayıtlarını yapmış biri olarak anın önünde benim yapacağım tek şey saygıyla ilgilemek. İsterseniz bir parçaya tabii. gidelim. Tabii. Ondan sonra. Yani tekrar girelim. E, madem bu kadar Blue Note konuştuk e, o zaman e, senin seçkinden bir parça gelsin. E, daha yenice bir kayıt yani yenice Blue Note kayıtlarından Robert Glasper. kaydı. bir bin bin kayıt, onları, evet. İki kaydı. Evet şimdi e, niye bunu seçtik? Güzel. Üç sebep var. Bir Robert Glasper'ı ben 2000'lerin başında e, Paris'te dinledim. Paris'te. Yanımda çok sevdiğim ve Türkiye'ye iki defa gelmiş bir Fransız piyanist var Leyla Olivesi. Leyla Olivesi esasında tam bir isyen müzisyen olacak. Çünkü genetiğine baktığın zaman yedi tane ülke var genetiğinde Leyla'nın. Yani dünya vatandaşı. <gülüyor> çok çok yetenekli bir piyanist. Klasik eğitimden gelmiş bir caz piyanisti. Geçen sene Fransız Django Reynard caz ödülünü kazandı zaten son albümle. Hatta biz 2024 Akbank caza getirmeyi düşünüyoruz Leyla'yı ikna edebilirsek. Yani şeyine uyarsa takip ne diye. Şimdi yanımda Leyla var ve çok sevdiğim bir arkadaşım var. Ee, Lorne Nasty çok ünlü bir hastane mimarı. Şimdi böyle bir şey var Fransa, hastane yapıyorlar. Hı -hı. Sadece hastaneleri şey yapıyor. Bizim işte gittiğimiz bir mahalle var, orada Duc var, Lombard var, Hı -hı. Sunset var, var. L'Obe de var, Paris'teki bütün baba kulüplerinin olduğu sokak. Sokakta Rue de Lombard Hı -hı. tamam Oradayız biz şeye girdik. Tesavut ee, uzayın e yani. Tabii canım bugün oraya gittik. Hmm. Sunset'te bu akşam ne var diye bakıyoruz. Tabi Leyla'nın oralara açık kart olduğu için biz de yancıyız Leyla'nın yanında. İşte oraya gidip buraya girdik. E, yok dedik hadi Sunset'e gidelim. Sunset'te, e, şimdi Sunset, Sunset alt, alt altı alt, üstü alt. iki tane dükkan tamam mı ufacık bir yer yani sonuçta şu kadar bir yer Sunset dediğin yer senin esasında yani dünya çapında caz kulübü diyorsun ama içine kişi girmez yani hadi Aynen. zorlasan 60 kişi ayakta girer. Neyse girdik. Dediler ki içeride şey var işte bir Amerikalı genç çocuk var adı Robert Glasper işte bir çalacaklar filan ama dediler işte şeydeki davulcusu şey oldu sıkıntıya girdi bu akşam bir sıkıntı geçirdi sonra öğrendik ki bir gece evvel fazla Fransız <gülüyor> yemeği Hayır şey yemiş, sallangoz ve şarap yemiş. <gülüyor> tabii yani sonuçta Afro Amerikan bir abimiz kendisi, Al, alışıklığı yer doğum yeri Louisiana adam tabii iyice, <gülüyor> ne için dokunmuş adama. ama neyse e, Leyla da bizi oraya o yüzden götürmüş zaten çünkü Leyla'nın o zaman şimdi kocası olan Donald Trump davulcu o zaman Leylan'ın boyfriendi dediler Donald çalıyor hadi biz gidelim Donald şey olsun, sempte olsun girdik içeri neyse dinledik müziği yani ben kendimden geçtim tabii Leyla biraz daha böyle araştırmacı işte ICM, ICM ekolü değil, değil ama ICM ekolüne daha yakın diyelim. İşte, i̇şte bana böyle yapıyor işte çok diyor, çok diyor işte bildiğimiz... Ya dedim, bırak bildi adam dedim genç adam daha 23 yaşında herif çok çaldığına bak ya dedim. Herif bir uyu, öldürüyor dedim. Evet. Neyse konuştuk. Sonra Donald geldi işte. Ara oldu, Donald geldi. Dedi ki çağrımı çağır da bir dedim ya gelsin. İşte geldi adama bir bira ısmarlayalım, hadi konuşalım, konuşalım. Geyik yapıyoruz adama böyle konuşmuyordu pek fazla açıkçası. Ee, ben işte topa girdim çünkü Donald Contamonu tamam davulcu ama İngilizcesi zayıf. Leyla zaten nakız. Lornar tipik Fransız Breton yani Good morning dediği <gülüyor> zaman zaten 3 takla atıyor yerinden. Bak İngilizce konuştum diyor. Ben de ama konuştuğunca adam açıldı. Dedi, Bak İngilizce bilen biri var dedi. Neyse konuşuyoruz işte nereden, ne yapar, ne, ne ders filan diye. Ve o zaman benim daha jazz programım yok. Ben sadece İstanbul'da kulüplere girip çıkıyorum, işte Paris'e gidiyorum, oraya buraya gidiyorum, bekarım. O zaman Euro tabi 1.8, Avrupa'ya gitmek <gülüyor> kolay, işte canım sıkılınca bilmem ne konseri vardı beni hadi hadi gidelim diyorum, gidiyorum filan, harika bir hayatım var, konuştuk adamla böyle, neyse işte her sıkıştık. Bana Şimdi bu işte, hayat Euro mu değiştirdi, evlilik mi değiştirdi? E, üç defa boşanmış biri olarak bence senin bu soruyu bana sorman yanlış oldu. anda. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Doğru, Güzel. yok bence Ankara'da böyle sıkıştırmam <gülüyor> lazım. Tam tersi. Karım beni çok destekledi ama Euro e, çoluk çocuk çocuk büro derken tabii neyse. Ondan sonra yıllar geçti. Robert Glasper piyasada ünlendi. Evet. Ben o sırada program yapmaya başladım. Daha evvel tanıdığım Mehmet Ulu rahmetli. İşte benim bir sağlık problemi hastam olduk yüzünden. Mehmet'le konuşurken Mehmet dedi ki, ya, dedi, sen çok gidip geliyorsun. Ne var dedi oralarda buralarda. işte söylüyorum, söylüyorum ben. Ya dedim. Böyle bir herif var. Robert Glasper bunun bunu beşte düşelim. Düştük beşte. Memolar düştü. Robert Glasper e, Babilona geldi. Yani. 2005 yanlış hatırlamıyorsam ilk Türkiye gelişiydi. 2005. Ya yani inanılmaz bir geceydi. Çünkü öncesinde bir Yakuba gittik. Bilmem ne yaptık işte. Robert tabii beni hatırladı, hatırladı böyle. Dedi bana dedi biraz ısmarlamış. Dedi ben daha Danıs ısmarladı. Parehote demişti. Bana da bunu da söyledim yani. Ay, ama ayıp olmasın burada. Mehmet Esma Leflandesik oldu. O yüzden benim hayatımda hani e, iz bırakmış bir müzisyendir bu bir. İki geçmişin mirasını geleceğe taşımaya çok uğraşan bir adam. Yani çok eleştiriyorlar adam işte yok işte hip hopla çalışıyor onda bunu I. yapıyor diye. Sonuçta şimdi hep bizde ne diyor Melike? İseemin diyor sınır yok işte açıyor açıyor. Bence bu adam da sınırı yıkmaya uğraşıyor. Yani sınırları genişletmek lazım. Bence yani tam de tersi. öyle ve çok sevdiğim. Doğru. Bir de yani de evet. o yüzden, çok başarılı. Çok başarılı. O yüzden bu parçayı seçtim. Tabii parça Afrobolu benim yani hani önünde evet, şapka, şapka, şapka çıkardım. Evet. bir Erikabadu. Erikabadu e, Erika ile beraber tabii Afrobolu'nun geçmişinin şeyle hiç bilgisi yok. Afrobolu sonuçta Afro Küban cazdan gelmiş. Mongo evet. Santomaria'nın bir e, bestecisi yok elinden bestesi. Ama bu yorum çok güzel bir yorum. Yani evet, hem kesinlikle. Geçmişe bir selam hem günümüzün e, harmanlanmış can güzel bir, şey, bir e, evet, şey. Evet, 1962'de John Coltrane'in var. Ve Robert Glasper'ın <gülüyor> e, o topluluklarında şey görüyoruz, e, izlerken müzikten, yani müzisyenler ama müthiş tutkuyla keyif alan e, Çok eğleniyorlar, böyle bir eğlenen, şey var değil mi? Eğlenen evet. ve onu e, orada bir şey yaşayan, yani bir bir, şey, bir deneyim yaşayan müzisyenleri evet. görüyoruz. Mesela ee, o benim çok hoşuma gidiyor. Robert Laspren tüm projelerinde, Ken Stoller. Adamı, sen, de öyle. adamı adam o kadar neşeli bir herif ki yani adamın hayatı müzik yani ben diyor çalayım başka bir şeyse aç yani, bırak beni. Mü Müteş. çalayım diyor. Tabii. Yani o bütün davulcusundan yani kim çalıyorsa orada böyle bir şey yaratıyorlar yani bir aura ve o müthiş dinleyiciye de yansıyor. yansıyor güzel yani bir enerji var. Bir evet. şey yapıyorlar yani. Bu arada bir şey var. Robert Glasper şimdi tabii işte hip hop yapıyor bilmem ne para kazandı çok işte ünlendi bilmem ne ama çok ciddi bir siyasi aktivist aynı zamanda evet, Abi, Amerikan evet, halkı evet, şey. öyle, çok, öyle. çok çok ciddi çalışıyor. Siyasi bir aktivist yani Aynen. hiç. ...adam hani öyle göründüğü gibi işte hip hop yaptım... ...para kazandım, altın kolye taktım havalarında bir herif değil... Değildim. mesela sosyal medyayı Anlamaz. takip et... Evet. ...o söylediğin konu çok daha fazla... Evet, so ...şey var onunla ilgili... Evet. ...inanılmaz, inanılmaz... inanılmaz ıı, ...siyasi aktivite gösteren evet. bir... Bravo. ...biri, Peki. evet... Geliyor. ...o zaman parça geliyor... geliyor ...Afro evet. Blue... ...Robert, Robert. Glassford, Erika Bodu... ...albüm Black Radio... harika bir programın yavaş yavaş böyle bir bitişine doğru gidiyoruz. Son demiyorum. Son demiyoruz değil mi? Artık evet. evet Hı -hı. Üzülüyorum ben son deyince çünkü. Aa, Blue Note ve ACM üzerine bir program yapıyoruz. Melike Durmaz davet ettik. Hakan Ravut Tüfekçi ağzından bal damlıyor. Ama onu şimdi susturacağız. Melike'liyi görüşeceğiz. Sound dedik Melike. Evet. E, ses deyince bir hep ECM denince bir ECM sesinden bahsediyoruz ee, ya da ECM cazından ee, özellikle de aslında ECM e, İskandinav cazı e, tarafıyla da çok biliniyor ya da İskandinav caz müzisyenlerini dünya caz sahnesine tanıtmasıyla biliniyor Bu, bunda en büyük katkısı olan isimlerden bir tanesi Jan-Erik Königshael Hawk. Yani umarım Şimdi işte oldu, Yan, yan Erik diyelim biz. Yan Bana diyor. zaten söyledi ama sadece Yan Erik desen evet, yeterli Yan, yan de, Erik tamam. Bey diyelim. <gülüyor> ee, yan Erik e, Bey dersek ECM Sound'unun baya mimarı olarak e, tarif ediliyor. Hatta Yan Erik Sound'u ya da Yan Erik e, şeyi, e, kalitesi diye hep bir A hallmark in the quality of sound diye hatta evet. geçiyor böyle İngilizce şeylerde, röportajlarda, kritiklerin yazdıkları metinlerde. Şimdi buradan aslında ECM'in o İskandinav ya da işte o melankolik dingin İskandinav sesiyle ya da İskandinav cazıyla hep bağdaştırılan ...sesinin ortaya çıktığını görüyoruz. Melike onda şeyin payı var mı? Kuzey <gülüyor> Avrupa'da güneşin az görülmesinin payı. Olabilir. Ben hep böyle bağlarım onu biliyor musunuz? Ya olabilir. Güneş yani, az görüldüğü için böyle daha melankolik bir hava... ...daha böyle bulutlu bir hava. Melankolik baz. aslında bence İskandinav cazı için yeterli bir betimleme değil. İskandinav cazı çok... E, ...coşkulu... Değil sesler olabilir. de var, çok inişli çıkışlı sesler de var ama evet nedense böyle hep bir dinginlikle bağlantılandırıyoruz ya da melankoliyle bağlantılandırıyoruz ama bence bu yeterli ve doğru bir betimleme değil İskandinav cazı için. Şimdi nasıl, yani Erik bir kere ECM'de 700'den fazla albümün ses mühendisliğini yapıyor ve ECM sesi dediğimiz o Olgun'un diyeyim yaratıcısı olarak tanımlanıyor. Nasıl oluyor Jan Erich'in e, ICM'le bağlantısı? Aslında e, Manfred Bologna'da bir e, caz festivalinde yan Garberi'yi e, tanıyor ilk olarak. Daha doğrusu dinliyor. Şimdi çok ismi geçmeyen biri var aslında tüm bu hikayede. George Russell. George Russell Amerikalı bir piyanist ve aslında akademik anlamdaki evet. ilk caz e, teorisyen diye geçiyor. Yani... Amerika'daki işte ırk nedeniyle yaşadığı ötekileştirme ve politik sorunlar nedeniyle aslında dönemin birçok caz müzisyeninin ya da akademisyenin olduğu gibi İskandinavya'ya geliyor George Russell. Ve yanlış hatırlamıyorsam Danimarka'da bir üniversitede müzik eğitmenliği yapıyor. Müthiş bir kitabı var yani evet. Avrupa cazının belki evet. en etkileyen literatür belki evet. diyebiliriz. Evet, evet. Ee, ve Jan Garbarek'le ve bizim e, İskandinav cazı dinleyenler bilir ama sadece işte John Christensen çok e, meşhur bir davulcu e, pandemi zamanında yaşamını yitirdi hatta. E, sadece İskandinav cazı için önemli biri değil. John Christensen çok önemli bir caz müzelsi, caz davulcusu. E, bunlarla çalışmaya başlıyor o dönemde ve aslında bir biçimde George Russell için İskandinav cazının mimarlarından biri diyebiliriz ya da mimarı derken, daha doğrusu İskana, İskandinav Caz'ın dünya caz sahnesine taşıyan, buna vesile olan isimlerden biri diyebiliriz George Russell için. George Russell çok deneysel işler yapan da biri. Bu anlamda hani kendi kafasındaki müzik ya da caz müziğe ilişkin tasarımı sınırları aşan bir tasarım aslında. George Russell Quartet'te çalarken Garbarek, Manfred onu Keşfediyor bir biçimde ve Yann Garbarek'le bir albüm yapmak için Oslo'ya gidiyor Fakat böyle bir açık alanda Albümü kaydetmek istiyorlar Fakat olmuyor yani istedikleri gibi Olmuyor o dönemde Arne ben Bendiksen Stüdyo var Arne Bendiksen'in Yapımcı onun bir Müzik stüdyosu var Yani Eric de orada ses mühendisi olarak çalışıyor ve e, o şekilde Manfred'le tanışıyorlar. E, ve e, şimdi Jan Erie'nin e, özelliği hep anlatılan şey bütün enstrümanları bir kere eşitlik sağlaması bir kompozisyon içerisinde. E, ve hep şey e, bütün müzisyenleri aslında bu Manfred'in de e, dayattığı şey, dayattığı ama iyi anlamda dayattığı evet. diyebiliriz. O ECM sesinin ortaya o ICM sesin ortaya çıkmasını sağlayan şey. Ee, bütün enstrümanların eşit biçimde birbirinin üzerine hiyerarşik bir biçimde çıkar bir tarzda değil de dingin, sakin ve birbiriyle bir arada eşitlikçi bir biçimde çalması. Ee, bunu önermesi. Ee, yan eriğinde e, bu özelliği hep ön plana çıkıyor ve çok kaliteli ses çıkarıyor. Hatta bizim işte hep konuştuğumuz Keith Jarrett'ın Köln konseri, Komiserim. albümü e, Jan-Erik'in ürünü e, aslında. Çok da bilinmez Jan-Erik ama o işte Keith Jarrett'ı Keith Jarrett yapan tamam. albüm, e, Jan-Erik'in e, şeyi, mühendisliğinden geçen albüm. E, ve e, hem Manfred hem Jan-Erik bundan sonra aslında e, bir e, İskandinavya merkezi bir e, çalışma sürdürüyorlar. Hatta işte Amerikalı, ICM'in Amerikalı müzisyenleri Oslo'ya gelip e, kayıt, kayıt yapıyor. yapıyor. Yani e, Jan Eri'nin stüdyosunda. Daha sonra zaten 80'lerden, 84'te sanıyorum. E, Jan Erin yine işte Rainbow Studios <gülüyor> diye meşhur e, stüdyosu ortaya çıkıyor. Kayıt stüdyosu ortaya çıkıyor. E, hep İki gün veya üç gün evet. kayıtlar bu biçimde sürdürülüyor. Maksimum evet. Maksimum. Hatta ilk başlarda yani ECM'in ilk kurulduğu dönemlerde müzisyenler rinkimleri evlerinde kayıt yapıyor. Yok, ee, ve bu iki gün, üç gün ve şey dinginlik, yavaşlık hep e, bunu okuyoruz yani. Evet. Hem Manfred'in hem Yan e, Erik'in müzisyenleri sınırlama biçimi bu dinginlik ve yavaşlık ve eşitlik yani bunu da aslında albümlerde görüyoruz yani e, hiçbir e, enstrumanın e, birinin önüne geçmedi birinin önüne geçse bile diğerinin daha sonra tamamladığını Hı. görüyoruz albümlerde hala bile yani e, Manfred yaşıyor ama Yan Erik e, 2014 yılında sanıyorum evet 2014 ne? yılında yaşama veda ediyor hala aslında stüdyo bir biçimde ECM ile hmm. bağlantısını sürdürüyor Stüdyonun, Rainbow Stüdyo'nun başında başka birileri var şu an ama o şey ilke ve yönelim hala devam ediyor böyle bir ama tabi şunu da anlıyoruz yani ECM'in İskandinav Cazı ile bağlantısı Kesin. Jan Garbrek, Jan Christensen Jan Erik ve buradan da hep şey söylenir yani bir İskeynav cazını yaratan plak şirketi ECM'dir. ICM. Hatta ECM'in öyle ki şimdi İskeynav caz sahnesine baktığımızda farklı plak şirketleri görüyoruz. Kimileri uluslararası, kimileri lokal. İskeynav cazını tanımlayan yine bence bu çoğulculuk kavramı. Ama ECM'in kendine özgü bir İskandinav sesi var. Diye de tanımlanıyor. Bunda yine Eric, e, Jan Eric'in e, katkısı var. Jan Garbarek, evet. Jon Christensen mesela. gibi. Aslında bizim İskandinav cazı dediğimizde e, benim çok dinleyemediğim biri mesela Jan Garbarek. Yani e, şey, e, belli albümleri var ECM'den çıkan mesela Oficium albümü. Evet. Bu çok e, şey... De bir hiyer tansam Gregoryan şarkı falan enteresan evet, yani çok enteresan mesela çok seviyorum o albümü evet. hatta ECM'in en çok satan albümlerinden Günden bir biri bu çok enteresan evet, mesela evet. bu kadar <gülüyor> <gülüyor> e, farklı iki farklı iki sesi getiren iki sesi görelim. ama ben Ian Garbari'yi caz olarak mesela çok dinleyebildiğim biri evet, değil. değil ama e, çok saygı duyduğum bir e, grup o, işte Terry Rübdal, Jan Garberek, Jon Christensen, e, bu kişiler dediğim gibi hep belli bir dönemde sınırları aşarak sadece kendilerine değil o sınırları aşan başka müzisyenlere yer sağladılar, alan sağladılar. Bu açıdan e, bir sanat etkinliği olarak müziğin gelişimine çok katkı sağlayan... Büyük faydalar ve katkıları var. Evet, Doğru. insanlar evet. bunlar. Çok güzel. Ne yapıyoruz? Bir parçaya gidelim. gidelim. E, bu kadar <gülüyor> e, güzel anlattıktan sonra Melike bir e, tabi İSEM parçası kaçınılmaz. Tord Gustavsen. Trio. Evet Thor Gustafsson Trio. E, yerle Vespestad. E, yine benim çok sevdiğim Steiner Racknes bir Norveçli e, double bass sanatçısı ve e, Tord Gustavsen piyano e, sanatçısı. Harold Johnson bass. E, Doğru mu? Tort Gustafs'ın da Yerle Vespestat. Evet. Türkiye'de de çok dinledik. E, hatta Akbak Cans. Daha, galiba 2 hafta önce falan evet, İstanbul'dalardı. 2-3 hafta önce. Ondan önce, ondan 2 veya 3 yıl önce yine evet. burdalardı. İskandinavlar zaten Türkiye'yi seviyorlar. Seviyorlar, evet. E, neredeyse hele Jan Garbarek böyle. Bir yere aboneydi o zaten. 2 <gülüyor> yılda evet. bir. E, arada evet. kendi evine gidiyordu. Evet, sonra. arada kendi evine <gülüyor> gidiyordu. Eee Cord Gustavs'ın bence bu sadece ECM abimi olduğu için ya da ECM'i temsil ettiği için seçmedim aslında. Bence İskandinav Cazı'nın çok önemli temsilcilerinden biri. Bir de benim çok e, politik olarak da, duruşu olarak da sevdiğim bir müzisyen, vegan, aktivist. Tord enteresan bir kişilik evet böyle ee, din teoloji okumuş galiba felsefe okumuş evet, falan e... kilisede <gülüyor> başlamış müziğe. Evet, evet çok enteresan ve Tord e, e, Thord e, yani hem trio hem quartet çeşitli projelerinde kendine çok özgü bir piyano çalış biçimi var evet. bence. İskandinav cazında benim en çok karşılaştığım şey o dinginlik içerisinde ani iniş ve çıkışlar. Evet. Mesela e, o Tord Gustafs'ın e, tüm projelerinde ya da piyano çalış biçiminde onu ben hep hissediyorum ve e, çok hoşlandım. Bana çok müthiş duygular yaşatan hmm. bir ses e, kendisini sundu. Zaten herhalde yani ECM'i de yine bu açıdan e, çok iyi temsil eden hem İskandinav cazını bence hem ECM'i temsil eden müziyenlerden bir tanesi. Bir tanesi. Çok haklısın, e, evet. Onun e, 2018 tarihli şimdi son bir albüm çıkardılar ama bundan önceki albümleri yine Remelt başlıklı isimli albümden albüme ismini veren parça, parça. gelecek Remelt. Hep birlikte dinliyoruz. sevgili laflayacağız dinleyicileri yavaş yavaş programın ya sonuna da gelse gel, evet. gelmesek de artık şimdi böyle evet, ama çok çok keyifli program oldu öyle mi oldu peki çok keyifli program oldu çok çok teşekkür ediyoruz her ikinize de hem çok güzel bilgiler verdiniz hem Blue Note ve ECM özelinde güzel bir sohbet gerçekleştirdik şimdi son soruda şöyle bir şey yapalım biz normalde bu program formatında hep gençlere bir e, ne mesaj veriyor diye soruyorduk konuklara ama. akıllı olsunlar. Akıllı olsunlar. Önce dinlesinler. Evet. Onu en sona bırakalım. Çok birer cümleyle sizden alacağım. Kolum kırıldı masaya vurdum bak gençlere şey derken elini kolumu kaldırır ki. Sen evet fazla kaldırma elini kolunu. Ee, biz e, bir serbest kürsü yapalım. Çok bir soruya bağlı kalmadan ikinizin de eminim. Hani ya şunu da söyleseydik iyi olurdu. Sonradan pişmanlık duyacağınız bir şey varsa <gülüyor> düşünüp <gülüyor> bu soruda onları sizden alalım. Ee, peki o zaman şöyle diyeyim. Şimdi tabii ki Hakan e, hazırlıklı geldi. Ahmet'in Ahmet'in dileğine e, Canı Gül'den katılıyorum. Yani gençler müzik dinlesin ve mümkünse iyi müzik dinlesin. İşte en Şimdi e, işte özgürlük var. İstediğimi dinlerim. Saygı duymak lazım, güzel ama iyi müzik insanı düşündüren emek ürünü işlerdir. Bunun adı değil yani ne oldu önemli değil ama sonuçta iyi müzik dinlesinler, mümkünse caz dinlesinler. Blue Note, Impulse, ECM, ACT fark etmez hangi labeli severse sevsin ama müzik dinlesin ve iyi müzik dinlesin, mümkünse caz dinlesin. Çünkü caz dinleyen insan sayısı maalesef azalıyor, tıpkı klasik müzik gibi evet. bu da azalıyor. Ee, günübirlik ürünlerle, günübirlik e, parantez içinde şarkıcılarla hayat geçmez. Ben 20 yaşındayken e, X isimli sanatçının şu albümünü aldım demek ayrı bir şey. Ama sadece YouTube'da iki, iki parçası çıkmış ama unutulmuş bir insanın peşinden koşmak ayrı bir şey. Bu tabii bir seçim... Evet sürecidir. Bir eğitim meselesidir. Bir dünya görüşüdür Kimseye bizim buradan akıl vermeye ne ihtiyacımız var ne hakkımız var ama iyi müzik dinlesinler derim. Mesajı verdim mi hocam? Çok güzel. Güzel. Dersin. Peki. Hatta Şimdi, bence iyi müzik dinlerlerken böyle büyük düşünsünler. Kesinlikle. Günü kurtarmak için gidip mesela aa, oy kullanmasınlar. 50 sene sonrayı düşünerek oy kullansınlar. Bak başka şeylere sokuyorum. Güzel Yok <gülüyor> Yo, çok doğru. Ben de ne dedim? Dinlediğim müzik 50 sene sonra da para getirsin. Para Aynen, derken doğru. yani maddi anlamda değil manevi Aynen. anlamda bir şey getirsin Kanka. dedim. Mesela benim bugün elimdeki plak ve CD koleksiyonum ki Atide de bunun fazlası var. Ben bunu yaparken başladığım zaman benim çocuğum yoktu evde değildim. Şimdi benim bir kızım var 10 yaşına geliyor Alize. Ben Alize'ye bunu miras bırakacağım. Ve benim bir tek kriterim var Alize'nin evliliği için. Alacağım damadın bu mirası anlaması. Eğer ben yaşarsam ve bunu görürsem ben bunu şart koşacağım. Ama Kızım çıldırabilir, karım delirebilir <gülüyor> o ayrı bir şey. Ama ben elimdeki bu mirası kızıma bırakırken hakikaten bu benim için bir kriter. Ben Diyebilirsiniz de... ne kadar faşist bir... Çok güzel, çok miydin? güzel, tamam. çok Benim güzel. Benim de faşist tarafım bu olsun bugünlerde. Evet. Ne diyeyim yani? Benim oğlumun evlenme niyeti olmadığı için ben o koleksiyonu satacağım Bana ver, ben kızıma bırakayım. Olabilir tabii. bak, güzel ben, fikir. Yok. Şimdi son sözlere geçtik. Şimdi ben e, Blue Note'dan <gülüyor> konuştuk, ECM'den konuştuk. Şimdi Blue Note tabii ki işte halbap dedik, 60-70 damgası vurmuş dedik ama bir 71-85 dönemi Blue Note sekteye vuruyor, uyuyor firma kapatılmasa da ticari olarak sıfır. Vergi ödemiyor, para kazanmıyor. 85'e tekrar dükkan açılıyor. Dükkana kim geliyor? Blue Note'un 60'larda ünlü en önemli isim geliyor. McCoy Tyner. İlk dükkan kapısından açılıyor. Ben geldim diyor, ben buradayım diyor. Ve ondan sonra çorap söküğü gibi devamı geliyor. Çok güzel. Blue yani. not, 2000'lerin başında Vinton Marsalis ve Terence Blanchard'a imza attırıyor. Zaten ondan sonra bir daha sırtı yere gelmiyor. Ama bugün Blue Note dediğimiz zaman, şimdi e, Amerikan cazında çok önemli isimler var. Mesela vokalde, erkek vokal dediğimiz zaman akla gelen ilk isimlerden bir tanesi kim? Kurt Elling. Kurt Elling. Dükkanın müşterisi. Kadın vokal, benim hiçbir zaman tartışmaya bile aşmayacağım. Yani biriyle konuşurken Son derece radikal davranacağım iki isim var. İşte dayan Reeves, Kasrana Bilsen. Evet. Dükkanın, de bilmemiz Dükkanın bilmemiz müşterisi. Bilmemiz. E, bir tek benim şeyim var, içimde cız eden bir nokta var. Şahsen tanıdığım ve çok iyi dostum olan rahmetli e, Kevin Mahogany hiçbir zaman Blue Note'tan albüm evet. yapmadı. Benim yani hani Blue Note'da bir prodüksiyon içinde olsam ya da kapıcı olsam bile gidip derdim. Ya Şu adam şu derdim. De bu <gülüyor> Olmadı. Şimdi bugün e, 2000'lerden sonra, 2010'dan sonraki yeni döneme baktığımız zaman Blue Note'un piyasaya e, sürdüğü isimlere bakarsak şimdi Robert Glasper demin çaldık zaten var. Charlie Hunter var. İşte Beth Lass'ın Iverson'ı var. Jose James var. Bugün evet. de yani Kurt Elling tamam Kurt Elling ama Jose James de vokal olarak Benim Kurt Elling'ın e e gelen e, ekünün en başındaki isimlerden bir tanesi. Çok önemli bir isim. O da sonuçta bir Blue Note sanatçısı. Ee, yine 2010'lardan sonra büyük ün kazanmış ve bugün çok beğenilen Afro-Amerikan kökeni olmayan bir isim var. Julian Leach. Evet. Dükkanın yani müşterisi o sonuçta önemli bir isim. Yine Amerikan olmayan ama Afrikalı olan çok önemli bir isim var. Lionel Luecke. Hmm. Yani Lionel Luecke bugün dünya cazında bir isim. yani bir tek Amerika değil Av Avrupa'da da evet. çok önemli bir Bilim isim, tanıyor. dünyanın dört tarafında çalan bir isim, bir sürü projeye caz dışı projelere hani kucak açan bir isim ee, o var, onun dışında e, yeni nesilde mesela Gerald Clayton bizim ülkemizi az bilinse de çok önemli bir isim, Javon Jackson çok önemli bir isim, bunlar hep Blue Note'un önemli isimleri, hı. mesela trompette bugün dünyada genç nesilde Minton diyor benim iki mirasçım var diyor biri Christian Scott biri Ambrose kendini söylüyor işte Ambrose bunu Wilson Scott'ın kendi işi, kendi bir şirketi var. Bunlar. Yani Blue Note üretmeye devam ediyor. Yeni nesil caz'a da destek veriyor. Şimdi demin çaldık Afro Blue çaldık. Sadece caz yapmıyor. Mesela 2000'lerin başında bu Michael Kuskun'a e, prodüksiyon işine geçtikten sonra dediler ki caz dışına çıkalım dediler. Van Morrison'a, Anita Baker'a, e, Amos Lee'ye. Evet, albümler, albümler yapıldı. Evet. Evet. Evet. Yani bunlar evet. blues notun sonuçta sounduna hiç uymayan, ideolojisine Aynen. uymayan şeyler ama ya. yaptılar bunu. Yaptılar artı işte hip hop şeyini hip hopla evet. cazı mixlettiler, hip hopla sol müziği mixlettiler. E hatta Robert Glasper bu Black Radio albümünü yaptığı zaman ne dedi? Ben dedi, Mo soundunu Blue notta yaşatmaya evet. uğraşıyorum dedi. Şimdi Mo sound dediğin zaman tekrar 70'lere dönüyorsun. dönüyorsun evet. İşte Afro Amerikan insanların Detroit'teki Emekçi kesiminin, evet, e, Rostlar, evet onların işte ortaya attığı bir işte yeni müzik konsepti, yeni bir ses çıkarma sistemine doğru gidiyorsun. Yani Blue Note esasında kendini yeniliyor. Hani var işte küllerinden doğan anka kuşu var hikayesi. İşte Blue Note da bir şekilde küllerinden doğmaya uğraşıyor derim ben. Peki, peki, peki. sevgili Melike, ee, ben... sizin dükkanın müşterilerinden bahsedelim. Ee, Valla bizim dükkanın müşterilerini <gülüyor> sınırlamak biraz zor açıkçası. Evet. Ee, şeyi görüyorum ben, ECM'in özellikle son dönemde... E, ...yine belki benim özellikle ilgilendiğim alana olduğu için... ...İskandinav müzisyenlerini, genç müzisyenlerin çok ön plana çıkardığını görüyorum ama... ...yine az önce ifade ettiğim gibi yani Ermeni bir topluluk da ECM'de bir ses buluyor, yer buluyor kendine... Şeyi so söyleyeceğim ben aslında gençlerin yani caz müziğin e, dinlenme konusunda azaldığını düşünmüyorum. Aksine e, bu belki konvansiyonel caz dinleme konusunda evet yani kulaklar buna alışkın değil. Çünkü bence müzik zevki gelişen bir zevk. E, ve bunun için böyle bir evet e, kimi zaman eğitim kimi zaman o müziğe bizim kulaklarımızı e, alışkın kılacak kültürel mekanlar... O sesleri duyabileceğimiz mekanlar gerekiyor. Aksine ben şey görüyorum. E, akademisyen de olduğum için öğrencilerimle biraz müzikle ilgili olduğum öğrencilerimle konuştuğum zaman, caza çok ilgili olan Hı. çok genç insanlar görüyorum. Yani biz cazı mesela hep böyle bir işte 40 yaşından sonra kişilerin ilgili Herhalde olduğu evet. ya da işte böyle bir, bir daha hani olgun kulaklara e, hitap eden bir müzik diye bu tabi bir ön yargı ama öyle değil. Ee, ama şey e, gençlerde müthiş bir aslında e, bir, bir, bir sürü e, öğrenci arkadaş benimle caz müziği üzerine konuşmaya Konuşuyor. geliyor. Elbette dinledikleri şeyler e, işte 20'lerin, 30'ların, 40'ların, 50'lerin cazları değil ama Aslında e, bu e, çoğulcu, şimdi böyle bir şey var yani Blue Note'da da işte Robert Glasper'ın var olması aslında birazcık da zaman bunu zorluyor. Değil. Yani Şimdi artık e, müziğin içine bir, bir sürü teknoloji girdi. Bakış açısı farklı, kulaklar biraz daha farklı. O yüzden daha yeni sesler ortaya çıkıyor. Ve e, biraz o janraların belki sınırları değişiyor. Hani sınırları kırmak değil ama yeni janralar belki ortaya çıkıyor evet. diyebiliriz. E, gençler burada kendilerine yer buluyorlar bence. Ve mesela bana göre bununla ilgili işte e, Birleşik Krallık... Caz sahnesi evet. müthiş bir kaynak. Orada e, ya Amerika caz sahnesinin bir kısmı Robert Glasper gibi işte hip hopta, e, rapte kaynağını bulan ya da onunla bir birleşim yapan e, gruplar, topluluklar, müzisyenler yeni nesilde çok yankı buluyor bence. E, ve e, ben şey dileyeceğim e, bu açıdan e, ülkemizde e, bu çünkü müzik dediğim gibi gelişen bir şey yani. Klasik müzik de öyle, bence her kulak eninde sonunda klasik müzik dinleyebilir aslında. Bu sadece biraz o e, taste'in e, gelişebilmesiyle, bununla ilgili bir şeyler duymakla, alanlarımız, platformlarımız olmasıyla ilgili. Türkiye aslında bunun için çok zengin, bununla ilgili birçok iş yapan, çok değerli insanlar var. Ama bu platformların, mekanların çoğalması e, ve Keşke. Gençlere daha çok ulaşabileceğimiz, daha çok iyi müziği, ya bu ne olursa olsun caz olması zorunlu değil ama hani müziği duyurabileceğimiz, gerçekten müziğe emek veren insanları deneyimleyebilecekleri, <Gülüyor> onun içine katılabilecekleri, ya bir kültür olayı olarak bunun içerisinde kendilerini bulabilecekleri alanların, mekanların çoğalmasını ben diliyorum. Şimdi ben ağzına sağlık. Ben şeyi e, bu ölçeyi Türkiye ölçeğini indirirsek eskiden çok fazla olmayan bir sürü festival var şu anda mesela. Işte. Bozcaada jazz festivali, Kaş jazz festivali, İstanbul'da bir sürü yerde ve artık bu artmaya başladı ve gençlerin talebi üzerine, bu talebi üzerine artan bir şey yani. Doğru var ama şeyle aslında tabii ki müthiş bir çeşitlilik var. Önce çeşitlilik olması önemli. Sonra o kalite artmaya başlayacak zamanlar. Ben biraz herhalde. şeyden de bahsediyorum. Yani gençlerin ekonomik durumundan da bahsediyorum Hı -hı. aslında. Günümüz politik şeyinden de. Şimdi bir Kaş Caz Festivali'ne bir üniversite öğrencisinin, ortalama bir üniversite öğrencisinin gitmesi çok olanak değil aslında. Yani e, işte belediyeler aslında şu an birçok iş yapıyor. Hı -hı. Ben e, onu evet. çok gözlemliyorum. E, bu ücretsiz festivaller olabilir, çalıştaylar olabilir, workshoplar olabilir. E, i̇şte genç müzisyenlere alan sağlamak, onların seslerini duyurmak biçiminde olabilir. Bir sürü proje yaratılabilir ama e, şimdi bu festivaller bir anlamda yine aslında belli bir öyle söylemek istemiyorum ama yine de bazılarımızın ediyor, gidebildiği, diye. ekonomik olarak evet, en azından. Ama Melike şunu söyleyeyim 1970'lerde, Hakan sen ne diyorsun bu konuda, 1970'lerde mesela belli otellerin altındaki kulüplerde caz müziği dinleyebiliyorduk İstanbul'da. 3-5 tane yer vardı. İstanbul ölçeğinden bahsediyorum. Anadolu'ya falan zaten hiç yoktu oralarda. E şimdi bugün bu imkanlar arttı ve bir sürü yerde bir sürü yerde caz kulübü var şu anda. Onun bir sürü da, yerde. bu konuda kesinlikle Onun hem Kalitesiyle alakalı şu anda bir şeyde bulunmuyorum. Bu kalite tabii ki yükselecek zaman içinde. Ben de kalitesiyle ilgili bir şey söylemiyorum. Ama Aslında bu festival yani şey. Önemli. Evet evet. Tabii. Aynı şey için mesela işte resim sergisi, fotoğraf sergisi, evet, heykel sergisi bütün evet. Binlerce ilgili. olsun. Tabii ki bunların kalitesi seçilip bunların içinde artmaya başlayacak zaman içinde ama şu anda olması gereken adedinin ve miktarının ve herkesin ulaşabilirliğinin çok olması. Tabii, ulaşılabilirlik lazım. önemli. Evet, yani, burada ben biraz yenile yayılması önemli. Ulaşılabilirlikten sö söz etmek evet. istedim ama bu da yani müthiş bir gelişme gösteriyor. Evet. Yani şimdi ben kendi 20'li yaşlarımı düşündüğüm zaman Hı -hı. bunca festivalin yani bizim işte H2 2000 vardı mesela ilk Türkiye'nin uluslararası müzik festivali. Yani şimdi baktığımız zaman inanılmaz bir e, festival çokluğu, inanılmaz kültürel sanat aktivitesi. Bunu kesinlikle yeah. görmezden geliyor değilim ama tabii burada hala bizde e, sanata veya kültüre bakış bana kalırsa hala bir e üst e sindiremediğimiz bir şey yani toplum bütününe Doğru. yayamadığımız bir şey olarak karşımıza çıkıyor hala. Fakat sen e, Bunu yaymak ben şöyle düşünüyorum şimdi Avrupa'da caz festivali sayısı azalıyor. Evet. Avrupa'da caz dinleyen sayısı azalıyor e, cazı para vererek dinleyen alan insan Hı -hı. sayısı azalıyor. Artık cd çok az yapılıyor her şey vin döndü herkes Platform üzerinden müzik dinliyor, ucuza müzik dinlemeyi tercih ediyor. Ee, bir seçim kimse bir şey demez. Şimdi Akbank Caza e, işte beraber panel yaptık sizle, e, Melike ile Atilla başka bir panelde beraberlerdi. Erek geldi, Babylonda çaldı. Ben Erek Turfa'yı e, yani Türkiye'ye ilk geldiği zamandan beri rahmetli Mehmet Ulu'nun e, dostanı ben benim. tanırım. Yani benim programa en az beş defa gelmişliği vardır, sonuçta francofon bir adam, İsviçreli olsa bile kökeni Fransız'dır. Yani benim yani Caz'da bugün kaç dostum var desen, Erik sayarım en başlarda. İşte o fe, konser öncesi ve sonrası Eric'le konuştuk, muhabbet ettik, e, dertleştik biraz. Yıllardan beri aynı şeyi söylüyor, bu platformlar bizi öldürüyor diyor, bitiriyor. Yani hmm. bizim e, üretim gücümüzü mahvediyor diyor, şimdi böyle baktığın zaman ee, bu müzisyenlerin yaşaması için festivaller lazım, plak şirketleri lazım. Ama bedava festival yaptığın zaman çok güçlü belediye lazım. Ya da çok güçlü lokal yönetim lazım. Tabii. Yani sonuçta o belediye diyecek ki Erik Turfaz'ı ben kardeşim kaşa getiriyorum, para benden. Gençlere de bu konser bedava. Buyurun gelin. Bunu Hı, diyebilmek şey. lazım. Şimdi mesela Bizim İstanbul'da caz dinliyoruz. Nereye gidiyoruz en çok? Nardis'e gidiyoruz. Evet. Tamam. Mı? Sonra bir sürü yer açıldı ama Nardis sonuçta bu işin motoru. Kerem de yıllarca biliyorsun kulüpçülük yaptı. Evet. Bir tane şey açtı Nişantaşı'ndı. Nişantaşı'ndı. Orta, Orta köyde Hani sen sonuçta aileden bu işe vakıf biri olarak söylüyorum. Önder Foca'nın mühendislik şirketi olmasa Nardis yaşar mıydı? İmkanı imkan yok değil Tabii. Kerem Görsev müzisyenlikten aldığı parayı buraya yatırmasa kulüpler yaşar mıydı? Yok. Yaşamaz. Yani biz de bu iş yaşamıyor. O Yok. yüzden diyorum ben sayı azalıyor. İnsanlar para harcamaktan imtina ediyor. Ya yani bunun ekonomik krizle de ilgisi var. İnsanların hayatında öne çıkan öncelikler öncelikler, öncelikler var. Değişiyor olabilir ekonomik insanlar ya onunla yani. söz konusu. Ha, tabii ki olabilir. Ya. Ona, bir, yani ben bu eleştiriyi sadece bir gözlem olarak söylüyorum. Şimdi bağlamak istediğim nokta şu iyi müzik dinlemek istiyorsak bir, okumak, araştırmak, dinlemek lazım. Şimdi mesela hep derler ceza nereden başlayalım? Ben caz, bu bir tek her müzik için geçerli bu. Şimdi caza başlanmaz. Yani önce cazın yani caza nereden başlayacak diye bir, bir anahtar kelime yok, bir merdiven yok, bir kapı yok, bir yeri açıp da içine girmiyorsun sonuçta yani. Bir sürü delik açacaksın. <gülüyor> Delikleri büyüte büyüte, büyüte kocaman onu pencere yapacaksın, oradan ceza bakacaksın yok, sen. Önce hangi pencere açacağını bulman lazım, hmm. hangi deliği açacağını bulman lazım. Onu birinden öğrenerek değil, sen bunu bulacaksın sonuçta. Tabii. Yani kimse anasının karnından doğduğu zaman, ıngar dediği zaman caza doğmuyor. Yani sana... ilk aldığın plak neydi? Benim. Hatırlıyor musun? Çok iyi hatırlıyorum tabii ki. Nedir? Ha? Cooltrain. <gülüyor> yeah. Niye onu aldım? Niye? Çünkü Blevins'ın planını indirmediği için onu aldım. <gülüyor> Adam Paris'te e, Port de Clignancourt'daki <gülüyor> pazarında. iki tane plak alacağım adama dedim. Bir bunu, bir bunu alacağım dedim. İşte o zaman Euro var. Ben Ruanda öğrenciyim. Hafta sonu nöbet tutuyorum. Huzur evlerinde işte yaşlı hastalara bakıyorum, onların alttaki kakalarını temizliyorum, para kazanıyorum çünkü beni falan Flangoda okuyorum. Hafta arada Paris'e geliyorum, plak almaya geliyorum, direkt oraya gidiyorum trenle. Adam indirmedi fiyat. Evet. Ben de cimdeki e, para o eti dönüş e, öğle yemeği yiyeceğim, bir de trenle akşam geri döneceğim Rouana. Ne yapayım? Ben de bir tek onu aldım ilk o. Hala durur evde. Hala durur. Hala durur, bırakmam. E, Müzik yüzden... seninki hangisi? İlk plak hatırlıyor musun? Hatırlıyorum benim şey Esbjörn Svensson Oldu. Bak işte Kuzey Evet Kuzey <gülüyor> oldu. Yani benim öyle plak geçmişim sizler gibi evet. çok derinlere ve eskilere dayanmıyor. Ama ondan sonra benim için bir şey başlattı tabii ki. Atilla senin. Benim Caz plağı değil biliyor musun? Benimki de plak. Caz diye yani değil. 1972 benim... ilk aldığım plak Steve Wonder. Oh. Aa, bir dinledim böyle. Ya evde klasik müzik falan diyor. Ya dedim bu başka bir şey bu. ...benim de jazz değil çünkü... Yani ...benim babamdan kalan çok... ...birçok caz plağı vardı ama... ...benim hani kendi paramla aldığım... ...herhalde ilk albüm şeydi... ...Frankie Goes to Hollywood... ...diye bir grup Aa, vardı tabii, hatırlarsınız tabii, tabii. Relax, ...Relax falan diye bir parçası var... ...İngiltere'den sipariş etmiştim... yani Yok, ben ...herhalde orta böyle. üçte falandım... ...paramla baktık... ...paramın yettiği aynen senin gibi durumda böyle... Yani ...ikinci el bir plak gittik aldık böyle... ...o zaman ilk... ...peki... Gençlere de bir şeyler söyleyelim ya. Yani bu kadar konuştuk. Aa, i̇şte iyi müzik dinleyin dedik. Hobileriniz olsun diyoruz biz her zaman buradan. Bir merakınız olsun. Hmm, okulu bitirdiğinizde kafası kesik tavuk gibi dolaşmayın. Bunları yani e, valla şimdi şu var. Şimdi e, sen hani daha ben söylemiştim. İyiyetli, söyle. iyi niyetli, iyi niyetli e, dileğine ben şu cevap vereyim. Ee, teknolojik gelişme, işte internet, Google ve diğer sosyal e, medya e, mecraları olduğu sürece gençlerin kendilerini bireysel olarak özgürce geliştirme şansları bence yok. Hmm. Çünkü sonuçta bir sürü gibi herkes bir şeyin peşinde gitmeye başlıyor, bir moda oluyor, tamam. Yani ben şimdi bizim zamanımızda bunlar hiçbiri yoktu. Tamam. bizim zamanımızda cep telefonu yoktu ev telefonu bile yoktu şimdi ev telefonu yoktu dedim şaka değil bu 1978'de Caddiye taşındık biz Bahariye'den e, 81 yılında telefonumuz geldi şaka değil bu gerçek yani şey e, sürdü tabi ki e, yeni e, dönem tabi ki teknolojinin getirdiği bir sürü e, iyi taraf var ama e, teknoloji bizi bir sürü şeyden mahrum ediyor mahrum ettiği şeylerin başında benim için kitap geliyor, işte e, neşriyat geliyor. Ben neşriyat hastasıyım. Yıllarca abone olduğum dergiler vardı. Bunlara artık ulaşamıyorum çünkü Türkiye'ye gelme Bir sürü sebepten dolayı. E tabii en başta siyasi ve maddiyat var diyelim. Ben yurtdışına gittiğim zaman ilk yaptığım şey benim havaalanında gidip o dergileri almam ve onları koklamam. Ama bu karıma çok komik geliyor ama bana komik gelmiyor. Ben bayılıyorum buna. ya yani ben şimdi Fransa'ya, İtalya'ya, İspanya'ya gittiğim zaman Fransız dergileri koşup alıyorum ve bunları kokluyorum. Diyeceksiniz ki kötü burjuva hezeyanları hmm. da olabilir. Bu benim hezeyanlarım. Ne yapayım yani sonuçta. Şimdi madem gençlere mesaj veriyoruz kitap okuyun ama kitabı ekrandan okumayın. Kitap alın. Sahaflara gidin. Dolaşın. Eskitapları bulun. O kokuyu hissedin. O kitapları yazanların bir emeği var. Aynı şekilde müzik de öyle. Şimdi param yoksa platformdan dinliyorsan bence ilk paranı ee, sevgiline, sevgiler gününde çiçek almak yerine git bir plak al. CD al, bir şey al. Madem müzik seviyorsun, paranı ona harca. Sevgilinin lüks lokantada yemeye götüreceğine işte oraya götür. Anneler gününde annene abuk subuk markadan etek alacağına git annene güzel bir kitap al. Ne bileyim güzel bir plak al. Paranı bunlara harca madem maddi konuşuyoruz. Kitabın üzerine bir de çiçek koyu böyle herhalde. Maddiyat evet. önemli. Çek de bugün ciddi para ciddi yapıyor par. artık. Biraz <gülüyor> evvel evet, evet, Atina'nın evet. eşinden <gülüyor> <Aynı. gülüyor> son aldığı <oldum>. çeklerin fiyatını <gülüyor> öğrendik. Yani ben e, kısaca şunu söyleyeyim. Hiçbir şekilde e, demode kafalı tutucu bir e, yaşlı adam profili çizmek istemesem de maalesef teknoloji bizim hayatımızdan birçok güzelliği alıp götürdü insanca sohbetlerimiz başta olmak üzere e, kitap kokusunu Bak çok bir güzel plakçıya. bir şey söyledi restorana gittim geçenlerde iki tane genç yanımda oturuyor belli ki sevgili veya yeni evlenmiş eş cep telefonuyla birbirlerine bakmadan sadece cep telefonu ilgileniyor. kalktım gittim masalarından telefonları aldım şaşırdılar ellerinden aldım telefonları benim masaya koydum giderken alacaksınız dedim ne yapacaklarını şaşırdım <gülüyor> Yani e, işte, tabi sen e, hani yarıya parmak bas hikayesinin <gülüyor> e, göbeğinde oldun. E, şimdi yani bunu her yerde görüyoruz yani şu anda yeni nesil, benim kızım 10 yaşında. <gülüyor> eve geliyor e, okuldan, şimdi burada yaşamıyor, yurt şu Ben işte onu görmeye gidiyorum, karımı görmeye gidiyorum, eve geliyor. Şimdi babası gelmiş değil mi Türkiye'den, yani normalde ne yapar? Bay babacım der. Ne haber, nasılsın? Hop laptopum nerede, o nerede, bu nerede? Tamamen şeye odaklı tamam mı? Dijital dünya, Dijital dünya odaklı. Ben buna engel olamıyorum. Yani ben kendi çocuğuma engel olamadığım için burada bunu konuşmam ne kadar akıllı bir şey onu da bilmiyorum ama ben kendi çocuğuma engel olamıyorum. Daha 10 yaşında bu Şu çocuğum. an tüm ebeveynlerin yarası ortak, olan bu... ortak yerde yani... evet, <gülüyor> ba evet. Bayağı bir program konusu evet. herhalde. Aynen öyle. Yani ben e, son olarak şunu söyleyeyim. Susuyorum. Ay canım ya. <gülüyor> e, benim dünyada en sevdiğim Şehir Niye diyebiliyor evet. musunuz şarap yemekten değil, benim en sevdiğim plak dükkanı Florensa'dır. Ee, Twisted, Stefano'nun sahip olduğu bir dükkandır, Stefano hukuk eğitimi almış ama hiç yapmamış, hep plaklık yapmış bir adam, bizim Hakan Atala'nın floransa modeli. Benim dünyada gördüğüm en iyi Just Plak dükkanıdır ama en iyi, yani dünyada Amerika'da bir sürü yerde plakçıya girip çıktım, Çin Rusya hariç onları bilmiyorum. İnanılmaz bir dükkandır. Dünyada bulamayacağınız her şeyi bulursunuz. Ben hayatımdaki en mutlu anları yurt dışında orada geçiririm. Yemek sofrasında değil ya da bir tarihi arkeolojik bir siteye bakarak değil o dükkanda geçiririm. Sabah sekizde dükkanı açar. Benim için cumartesi günü ya da cuma günü. Normalde dokuzda açar. Ben gelmiş için açar. Bir saat önce açar. İki, üçe kadar orada dururum. Hiç çıkmadan. Sadece kahve içeriz. Dışarı bir ufak protuptmeye çıkarız beraber. Dükkana gelen müşterilerle konuşuruz. Orada aldığım keyfi hiçbir yerde almam. O plakların, silerin kokusu, o dükkanın nem kokusu. Benim hayatta yaşadığım en güzel duygudur. Bunu yılda bir defa, da iki defa yapabiliyorum. Diyeceksiniz ki hafif. Yok o, ben çok iyi. ben yıl başında Floransa'da olacağım inşallah. O zaman söyleyeyim onu söylüyorum. Bizde e, ocak ortası niyetimiz var Süper. gitmeye. E, yani bu çok büyük paralara bunun için gerek yok. Bir sevgi ve gönül işi, tamam mı? Yani nasıl bazı insanlar işte gidiyorlar sokakta kedilere mama veriyorlar. Kimi gidiyor, işte ağaçları buduyor. Kimi gidiyor doğada bir takım işte çöp toplama işine giriyor. Bu da bir şey gönül işi yani. Ben Diyelim. ruhumuzdan ve insanlığımızdan kitap kokusunu alan teknolojiye hayır diyerek sözümü <gülüyor> sonlandırıyorum. Peki Melike sen neler diyeceksin? Arkanın sözleri karşısında. Umutlu olmalarını diliyorum ve şey, aslında tüm bu mesele yaşamda her birimizin neyi sevdiğimizi ve neyi en iyi biçimde yaptığımızı keşfetmemizle ilgili. Bunda en önemli etmen aslında bir anlamda eğitim sistemi. Biz ne severiz, en iyi neyi yaparız? umarım ülkemizde böyle bunları bize keşfettirecek çok yönlü Işte sanatın içinde olduğu, bilimin, felsefenin içinde olduğu bir eğitim sistemi. Yani indoctrination değil, bir doktrinin bize dayatılması değil ama bir gerçek anlamda eğitimin e, var oldu Ve ondan sonra kişilerin kendi sevdiği müzik ister caz olsun, ister başka şey olsun bunları keşfetmeleri. Yani tutkulu olabilmeleri, bir şeyle ilgili iyi yapabildikleri şeyleri keşfedebilecekleri bir e, yaşam. Bir eğitim, bir dünya e, var olması özellikle Türkiye'de yaşayan bizler için ve gençler için umut diliyorum onlara. Umutlu olmalarını diliyorum. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bir şey söyleyeyim mi? Hmm, İstanbul Anlaşması diye bir anlaşma vardı. İstanbul'da yapıldı. Ve bizim reddettiğimiz, bizim şu andaki hmm, başımızdaki büyüklerin diyelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin reddettiği bir anlaşma var. Ama önce kabul ettik sonra reddettik. Tabii canım. Önce evet. kabul ettik. Önce kabul ettik. sonra Zaten İstanbul Anlaşması adı. Bu kadınları ve kadın haklarını ve kadınların yaşam biçimini kabullenişimizle alakalı bir anlaşmaydı. Önce kadınların, Melike'nin söylediği gibi eğitim ama önce annelerin eğitiminin olması lazım. Çünkü onlar gelecek jenerasyonların anneleri olacak. Kız çocuklarını eğitmemiz lazım önce. Ben hep öyle düşünüyorum. Son parçada altı tane kadın sanatçıdan geliyor. Evet. E, açılışı Melike ile yapmıştık. Kapanışı Hakan seçkisiyle yapacağız. Evet. E, bu notta son döneme damga vuran çok önemli bir grup var. Artemis. Şimdi e, Amerikan cazı dürüst olmak gerekirse e, homofobik ataerkil bir caz bunu kabul edelim bir kere ICM'deki yeninin tam tersine. Yes. E, son dönemde tabii ki yani 80 sonrası bir sürü e, kadın sanatçı e, ünlü olsa da 80'e kadar geldiğin zaman bir şöyle bak 50'den 80'e kadar kaç tane kadın vardı? çok az yes. ama 80 sonrası bir e, emerjans var Tabii 2000'den sonra bu iyice artıyor. Artemis'te bunun artık şey zirvesi Zirve noktası. Artemisi bence deşifre etmeyeceğim. Merak edenler Artemisi keşfetsinler. Platformdan evet. en azından keşfetsinler. Bir sürü platformda Artemis var. Var, evet. Artemis tamamen kadınların oluşturduğu Blue Note Sound'unu bir kadın dokunuşu, yani harp pop, post pop geleneğini devam ettiren ama tamamen feminist yaklaşımlı ciddi aktivist e, müzisyenlerin içinde olduğu bir e, grup tek bir ipucu vereyim Artemis'in 3 versiyonu var son versiyonda e, bir tek vokalist bugüne kadar işlerine kabul ettiler o da sesil Mark Lauren Salman başka yok diğerleri hep bu parçayla parçalarında Bon Bonan Aero. Evet. In Real Time diye bir albüm ve 2023 mü? Kaç? Senesine? Evet yani ya 22 20. Yani, ya 20. 20 çok yakın 20. evet, çoğun evet çoğun yakın şey tarihli bir kayıt. Peki. Ya pardon 2019 olmadılar. Öyle 19, mi? 2019, ha ok tabii, 19. 19. ha 19. Olur. 2019. Evet, bir şey. Peki Aa, bir programı daha sonlandırıyoruz. Da ama ikinize de çok çok teşekkürler sevgili Melike, sevgili Hakan Rovuf. Hiç kavga etmedik. ama hiç kavga etmediniz evet <gülüyor> o Melike'nin kibarlığından çok, evet, çok güzel bir yani benim açımdan çok doyurucu ve çok keyifli bir program oldu umarım dinleyiciler de aynı keyfi alacaklardır hayli de uzun bir program oldu öyle mi? Ee, muhtemelen evet 3 Üzüm... saati bulduk mu? bulmuşuzdur belki benim varlığım Ma... maalesef estağfurullah, estağfurullah. Aa, Melike bazı programlar olduğunda biz 2 saati geçiyoruz çünkü biz radyodaki son Evet. Saat diliminde Onu biliyorum. Çocucağız radyodaki <gülüyor> evet. o şeyi. Aa, dolayısıyla bazıları not yazıyor. Ha, uykusuz kaldık. Bu gece değer uykusuz kaldıysanız. Evet, çok değerli program yani, değer oldu, şey. değerli. Evet. Şey. Değer. Evet. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık, teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Davet Tekrar en sağ kısa olsun. zamanda görüşmek üzere. Sağ olun, hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi akşamlar. İyi haftalar olsun. İyi Güzel geceler olsun. olsun. Ben Atilla Aygin'im. Ne yapacağız? Joycaz'la laflayacağız.